Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Bakara Suresi, 5. Bölüm. Fakat İslam düşüncesi aynı milletin mümin kuşağı ile fasık kuşağını birbirinden ayrı görür, bunlar aynı millet değildirler, aralarında hiçbir ilişki, hiçbir akrabalık yoktur, bu iki kuşak yüce Allah'ın ölçüsüne göre iki ayrı millettirler, müminlerin ölçüsüne göre de öyledirler, İslam'ın imana dayalı düşünce tarzına göre, millet, aynı inanca bağlı insanlar topluluğudur, bu topluluğun fertleri hangi ırktan gelirse, gelsin, hangi ülkede yaşarsa yaşasın fark etmez, yoksa millet, aynı ırktan gelen ve aynı ülkede yaşayan insanların toplamı değildir, işte insanlığını, yeryüzünün çamur bileşimlerine değil de yüce ruh soluğuna dayandıran insana yaraşan düşünce tarzı budur. Burada tarihe ilişkin kesin bir açıklama karşısındayız. Hazreti İbrahim'in oğullarından söz aldığını, Müslümanların Kâbesi olan Beytullah'ın yapılışını mirasçılığın ve dinin gerçek anlamının ne olduğunu anlatan bu açıklamanın ışığında Peygamberimizin çağdaşı olan kitap ehlinin iddiaları tartışılıyor, onların delillerine ve gerekçelerine karşılık veriliyor, açıkça görülüyor ki, bütün bu delil ve gerekçeler zayıf ve tutarsız oldukları kadar inat ürünü ve dayanaksızdırlar da, buna karşılık, İslam inancının tabi, geniş kapsamlı ve sadece inatçıların karşı çıkacakları derecede tutarlı olduğu da açıkça görülüyor, okuyalım. 135 Onlar size, Yahudi veya Hristiyan olun ki, doğru yolu bulaşınız, dediler, onlara de ki, hayır, biz İbrahim'in dosdoğru dinine uyarız, o müşriklerden değildi. 136 onlara deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İsa'a, Yakup'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene ve diğer peygamberlere Rabbleri tarafından verilene inanırız, onlar arasında ayırım yapmayız, biz Allah'a teslim olanlarız. 137- Eğer onlar sizin inandıklarınızın aynısına inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar, eğer bu inanca arka dönerlerse mutlaka çatışmaya ve çıkmaza düşerler, onlara karşı Allah sana yetecektir, o işitendir ve bilendir. 138- Bu din, Allah'ın verdiği bir renktir, kim Allah'tan daha iyi bir renk verebilir, biz yalnız ona kulluk ederiz. 139'deki, bizim de sizin de Rabbiniz olan Allah hakkında bizimle çekişiyor musunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona samimi olarak bağlıyız. 140. Yoksa İbrahim'in, İsmail'in, İsa'ın, Yakub'un ve torunlarının Yahudi ya da Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz, de ki, siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı, Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği saklayandan daha zalim kim olabilir, Allah yaptıklarınızdan asla gafil değildir. Sırat i m s t a k i̇ m Yahudiler, Yahudi olun ki doğru yolu bulaşınız diyorlar, Hristiyanlar ise, Hristiyan olun ki doğru yolu bulaşınız diyorlardı, Hazreti Peygamberimize, salat ve selam üzerine olsun, her iki grubun karşısına aynı sözü söyleyerek çıkmayı telkin etmek amacı ile Allah c. c. bunların sözlerini birleştirerek naklediyor. De ki, hayır, biz İbrahim'in dosdoğru dinine uyarız, o müşriklerden değildi. Yani de ki, gelin siz de biz de Hazreti İbrahim'in dinine dönelim, ortak atamız, İslam dininin kaynağı, bizzat Rabbi tarafından, o müşriklerden değildi, diye hakkında garanti verilen Hazreti İbrahim'in dinine, oysa siz Allah'a ortak, şirk koşuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim, bunun arkasından, Müslümanları büyük din birliğini, yani peygamberlerin atası Hazreti İbrahim döneminden Hazreti İsa'ya ve Hazreti İsa'dan İslam'ın son mesajına kadar bütün peygamberlerin şeriatlerinin birliğini ilan etmeye ve kitap ehlini bu ortak dine davet etmeye çağırıyor. Onlara deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İsa'a, ya, Yakup'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene ve diğer peygamberlere Rabbleri tarafından verilene inanırız, onlar arasında ayrım yapmayız, biz Allah'a teslim olanlarız. Bütün peygamberler ve bütün peygamber mesajları arasındaki bu birlik, İslam düşünce sistemini temelini oluşturur, İslam ümmetini, yeryüzünde Allah'ın dinine dayalı inanç mirasını varisi kılan, fertlerini bu kökle birbirlerine sımsıkı bağlı birer hidayet ve aydınlık yolu yolcusu yapan, İslam düzenini bütün insanların kanatları altında tâsüksüz ve baskısız biçimde yaşayabilecekleri milletler arası bir sosyal düzenini düzen düzeyine çıkaran, İslam toplumunu sevgi ve barış içinde herkese açık bir toplum haline getiren temel faktör budur. Bundan dolayı az önce okuduğumuz ayetlerin devamında bir büyük gerçek vurgulanıyor ve bu inanç sisteminin bağlıları olan Müslümanlara bu gerçeğe sımsıkı sarılmaları öneriliyor. Sözünü ettiğimiz gerçek, bu inanç sisteminin dosdoğru yol olduğu, ona uyanın doğru yolu bulacağı, ondan yüz çeviren toplumun asla istikrarlı bir hayata kavuşamayacağı, bu yüzden böyle toplumların sürekli bunalımda olan çeşitli grupları arasında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 Yüce Allah'ın bu sözü, bu açık tanıklığı, müminin kalbine taşıdığı inançtan ötürü ona iftihar duygusu kazandırır, sebebine gelince doğru yolda olan yalnız kendisidir, onun inandığına inanmayan kimse, gerçekle kavgalı ve hidayete düşmandır, hidayet yoksunlarının, imansızların sosyal çalkantıları, hileleri, tuzakları, saldırı girişimleri ve düşmanlıkları mümine zarar dokunduramaz, çünkü Yüce Allah bunlar karşısında onu koruyacaktır, Allah'ın koruyuculuğu ona yeter de artar bile. Onlara karşı Allah sana yetecektir, o işitendir ve bilendir. Müslümana düşen tek görev, girdiği yolda sebatla ilerlemek, doğrudan doğruya Rabbinden gelen gerçekle ve dostları yeryüzünde tanınsın diye bizzat yüce Allah tarafından dostlarının yüzüne basılan damga ile iftihar etmektir, okuyoruz. Bu din, Allah'ın verdiği bir renktir, kim Allah'tan daha iyi bir renk verebilir? Bu din, yüce Allah'ın insanlığa son mesajı olmasını dilediği bir ilahi renktir, amaç, taasuba ve kine yer vermeyen, ırk ve deri rengi ayrımı tanımayan geniş çaplı bir insanlar arası birliğe dayanak sağlamak, zemin hazırlamaktır. Burada Kur'an-ı Kerim'in derin anlamlı ifade özelliklerinden birine parmak basmak istiyoruz, yukarıdaki ayetin baş tarafını oluşturan, bu din, Allah'ın verdiği bir renktir. Kim Allah'tan daha iyi bir renk verebilir cümlelerinden ilk yüce Allah'ın belirleyici karakterli bir buyruğu geriye kalan kısmı ise müminlerin sözüdür. Ayet müminlerin sözünü aralık vermeksizin yüce Allah'ın sözü ile birleştiriyor. Her iki bölüm de yüce Allah tarafından indirilmiş bir Kur'an parçasıdır ama ilk bölüm Allah'ın sözünü, ikinci bölüm ise müminlerin sözünü naklediyor. Bu üslup yani aynı ayetin akışı içinde müminlerin sözünün Yüce Allah'ın sözünün arkasına eklenmesi, müminlere büyük bir şeref bağışlamakta ve müminler ile Rabbileri arasında sıkı ilişki bulunduğu, müminlerin, Allah'a ulaştıran bir istikamet üzerinde bulundukları gerçeğini düşündürmektedir. Kur'an'da benzerlerine sık sık rastladığımız bu ifade tarzı, müminler için son derece büyük bir onurlandırma özelliği taşır. Daha sonraki ayette susturucu kanıtlama vurgusunun son sınırına, doruğuna ulaştığını görürüz. De ki, bizim de sizin de Rabbiniz olan Allah hakkında bizimle çekişiyor, tartışıyor musunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir, biz ona samimi olarak bağlıyız. Yani, sizin de bizim de Rabbimiz olan Allah'ın birliği ve ilahlığı gerçeğini tartışma konusu yapmak yersizdir, biz yaptıklarımızın hesabını vereceğiz, siz de yaptıklarınızın yükünü taşıyacaksınız, bizler, bütün samimiyetimizle Allah'a bağlıyız, ona hiçbir şeyi ortak koşmayız, asla O'nunla birlikte bir başkasına dilek yöneltmeyiz. Bu sözler Müslümanların tutumunu ve inançlarını belirler, bu tutum ve inanç, tartışma, inatlaşma ve kanıtlama çabası götürmez. Böyle olduğu için ayetin akışı, sözü bu kadarla bağlayarak diğer bir tartışma alanına geçiyor, yalnız bu alanında tartışma ve inatlaşmaya elverişli olmadığı açıktır, okuyalım. Yoksa İbrahim'in, İsmail'in, İsa'ın, Yakub'un ve torunlarının Yahudi ya da Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? İki Hazreti Musa'dan ve Yahudilik ile Hristiyanlıktan önceki dönemlerde yaşamış olan bu peygamberlerin dinlerinin özünü İslam'ın oluşturduğuna, yukarıda değindiğimiz gibi bizzat Yüce Allah tanıklık ediyor, devam ediyoruz, de ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı? Bu sorunun cevabı yoktur, çünkü bu karakteri itibarı ile cevabın önünü kesecek derecede ağır bir kınama anlamı içeriyor. Ey Yahudiler ve Hristiyanlar! Sizler adları sayılan peygamberlerin, Yahudilik ile Hristiyanlığın ortaya çıkışlarından önceki dönemlerde yaşadıklarını ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaya yanaşmayan ilk Hanif dininin, dosdoğru dinin, birer sözcüsü olduklarını biliyorsunuz, bunun yanında ahir zamanda gelecek olan bir peygamberin, Hazreti İbrahim'in öncüsü olduğu dosdoğru dini tekrar ihya edeceğine dair kutsal kitap kesin açıklamalar vardır, fakat siz yüce Allah'ın bu tanıklığını saklıyorsunuz, buna göre. Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği saklayandan daha zalim kim olabilir? İyi bilin ki gerek yüce UH denize emanet edilen bu ilahi şehadeti saklayışınız ve gerekse bu apaçık belgeyi gözlerden saklamak ve belirsiz hale getirmek için giriştiğiniz tartışmaları yüce Allah yakinen biliyor, başka bir deyimle. Allah asla yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ayetlerin akışı susturuculuğun bu doruk noktasına, bu kesin sözlülük sınırına vardıktan Hazreti İbrahim Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakup ve torunları, selam üzerlerine olsun ile Peygamberimizin, salat ve selam üzerine olsun zamanındaki Yahudiler arasında her bakımdan taban tabana zıttık olduğunu açıkladıktan sonra Hazreti İbrahim ile soyundan gelen Müslüman cemaat ile ilgili, az önce okuduğumuz bağlayıcı ifadeyi bir daha tekrarlayarak sözü bağlıyor. 141 Onlar daha önce gelip geçmiş bir ümmettir, onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir, siz onların yaptıklarından sorumlu tutulmazsınız. Bu ifade, yukarıda anlatılan basmakalıp iddialarla ilgili tartışmayı noktalayıcı, konuşmayı bağlayıcı son söz niteliğindedir. 1. Cüz Sonu Bakara suresinin bu bölümünde, yani ikinci cüzün başından itibaren dikkatlerin, Medine'deki İslam cemaatinin büyük emaneti inanç emaneti ile bu inanç adına yeryüzü halifeliğini üstlenme emanetinin konusu üzerine yoğunlaştırdığını görürüz. Gerçi zaman zaman bu cemaatin düşmanları, karşıtları ki bunların başında Yahudiler gelir ile tartışmaya girildiğine, onların hilelerine, komplolarına, bu inancın özünü ve Müslüman cemaatin varlığını hedef alan saldırı girişimlerine yine de rastlarız. Ayrıca düşmanlarının giriştiği çok yönlü saldırılar karşısında Müslüman cemaate verilen önemli direktiflere ve daha önce Yahudilerin düşmüş oldukları çıkmazlara düşmemelerini, hatırlatan uyarılara da rastlarız. Fakat bu cüzün ve Bakara suresinin geride kalan bölümünün ana maddesi, Müslüman cemaate halife ümmet olmanın gerektirdiği özellikleri ve bağımsız kişiliğini kazandırmaktır. Kıblesi ile bağımsız, kendisinden önceki semavi dinlerin şeriatlerini onaylayan ve içeren şeriatı ile bağımsız, geniş kapsamlı, yaygın ve orijinal pratik hayat tarzı ile bağımsız bir kişilik, bu bağımsız kişilik her şeyden önce bu cemaatin evren ile hayat hakkındaki görüşünde, Yüce Allah ile kendisi arasındaki ilişki ile, yeryüzündeki temel görevi ile, bu görevin gerektirdiği can, mal, duygu ve davranış planındaki fedakarlıklar ile ilgili düşüncesinde, Kur'an-ı Kerim'in direktifleri ile Peygamber Efendimizin yönlendirmelerinde somutlaşan ilahi önderliğe kayıtsız şartsız itaat etme yatkınlığında ve bütün bunları teslimiyet, hoşnutluk, güven ve kesin iman duygusu içinde algılama tutumunda kendini göstermelidir. Bundan dolayı, bu bölümde kıble değiştirilmesi olayı üzerinde durulduğunu göreceğiz. Bundan açıkça anlaşılan şudur, Yüce Allah bu ümmetin orta yolu benimseyen, yani kendi dışındaki tüm insanlığa örnek olurken, kendisine Peygamberimizi örnek edinmiş bir ümmet olmasını istiyor. Buna göre bu ümmet, tüm yeryüzü insanlarına önder, egemen, gözetici ve yönlendirici olmakla görevlidir. Bu arada okuyacağımız ayetlerde, bu ümmetin, omuzlarına bindirilen bu görevin yükümlülüklerine katlanmaya, kendisini bütün insanlığa karşı sorumlu kılacak olan bu misyonun zorluklarını göğüslemeye, Yüce Allah'ın takdirine razı olarak durum ne olursa olsun her işi ona havale etmeye çağrıldığını göreceğiz. Daha sonra imana bağlı düşünce tarzının bazı temel ilkelerinin açıklandığını, belirginliğe kavuşturulduğunu göreceğiz. Mesela iyiliğin, takva ve salih amel demek olduğunun, yoksa yüzleri doğuya ya da batıya döndürmek demek olmadığının vurgulanarak belirtildiğini okuyacağız. Bu açıklama, Yahudilerin bu konudaki zihin karıştırıcı propaganda kampanyasına, gerçekleri gizleme ve belirsizleştirme girişimlerine doğru olacaktır olduğunu bildikleri konulardaki tartışmacı ve inkara tutumlarına cevap olarak yapılıyor. Bu bölümdeki açıklamaların çoğunluğu, kıblenin değiştirilmesi olayı ile bu olay hakkında ileri sürülen asılsız ve yanıltma amaçlı iddialar ile ilgilidir. Okuyacağımız ayetlerin daha sonraki bölümünde ise bu dinin amaçladığı pratik hayat düzeni ile ibadet amaçlı davranışlar sisteminin ki bu ümmetin hayatı bu iki unsura dayanır ve toplumu, ümmetin omuzlarına yüklenen görev doğrultusunda yapılandırma işlevinin belirlenmesi konusu ele alınıyor, bu alanda kısas hukukunun, vasiyet hükümlerinin, oruç farzının, haram aylarda ve mescidi haram, Kabe, sınırları içinde savaş hükümlerinin hek farzının, içki ve kumarla ilgili hükümlerin ve aile düzeninin belirlendiğine tanık oluruz. Bütün bu hükümler ve kurumlar inanç bağına bağlanarak ve Yüce Allah ile irtibatlandırılarak anlatılıyor. Yine bu cüzün sonlarında canla ve malla cihad edilmesi konusunun işlenişi sırasında Yahudilerin, Hazreti Musa'dan, selam üzerine olsun, sonraki tarihlerinden alınmış bir olayı, bir anekdodu okuyacağız. Bu olayın göre, o dönemin Yahudileri, peygamberlerinden birine, şöyle demişlerdi. Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım, Bakara suresi, 246. Bu olay, daha önceki peygamberlerin mesaj birikimini ve eski ümmetlerin bu mesaj birikimiyle ilgili tecrübelerini miras olarak devralan bu ümmet hesabına birçok ibret alınacak dersler ve düşündürücü telkinler içermektedir. Bu cüzü daha önceki cüz ile birlikte gözden geçirdiğimizde Kur'an-ı Kerim'in gerek girişmiş olduğu mücadelenin ve gerekse yeni bir Müslüman ümmet meydana getirmekten güttüğü amacın karakterini iyi anlamak anlarız. Bu mücadele hilelere, fitnelere, oyunlara, yaygaracı propagandalara, yanıltma girişimlerine, yalanlara, insanın yapısından kaynaklanan zayıflıklara, insan psikolojisinin fitnenin girişine ve kışkırtmaların sızmasına açık kanallarına karşı aynı düzeyde verilen büyük bir mücadeledir. Bu mücadele aynı zamanda bütün insanlığın ideal önderliğini üstlenmiş olan yeryüzü halifeliğine getirilmiş olan bir ümmetin dayanabileceği doğru düşünce sistemini geliştirme, bu ümmeti ortaya çıkarma ve yönlendirme mücadelesidir. Kur'an üslubunun icaz özelliğine, yani az söz söyleyerek çok şey ifade etme niteliğine gelince bu özellik, bu iki cüzide şöyle meydana çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in bu bölümünde Peygamberimiz zamanındaki ilk Müslüman cemaatin oluşması amacı ile gündeme getirilen bu direktifler ve ilkeler, her zaman ve her yerde Müslüman bir cemaat oluşturmak için günümüzde de gerekli olan direktifler ve ilkelerdir. Kur'an-ı Kerim'in bu ilk cemaatin düşmanlarına karşı verdiği mücadele her zaman ve her yerde bu uğurda verilebilecek olan mücadelenin aynısıdır. Sadece bu kadar kadar da değil, hatta Kur'an-ı Kerim'in o zaman karşı karşıya geldiği, hilelerine, tuzaklarına ve komplolarına karşı koyduğu geleneksel İslam düşmanları günümüzde de aynıdır, kullandıkları metodlar da o günkü metodların aynısıdır. Şartların değişmesiyle biçimleri değişmiş, ama sözleri ve karakterleri aynı kalmıştır. Bu yüzden İslam ümmeti, düşmanlarına karşı vereceği mücadele ve onların şerlerinden korunma tedbirleri konusunda en az ilk İslam cemaatı kadar, Kur'an'ın bu direktiflerine muhtaçtır. Bunun yanında bu ümmet, sağlam ve doğru bir düşünce tarzı geliştirebilmek, evren ve insan karşısında nasıl bir tutum takınması gerektiğini kavrayabilmek için de aynı temel ilkelere, aynı direktiflere muhtaçtır. Bu ümmet bu ilke ve direktiflerde yolunun işaret noktalarını başka hiçbir bilgi edinme ve yönlendirme kaynağında bulamayacağı açıklıkta bulacaktır. Böylece Kur'an-ı Kerim bu ümmetin hayatını düzenleyen, doğru yolunda gerçek kılavuzu olan, ferdi yaşama tarzına, sosyal düzenine, devletler arası münasebet kurallarına, ahlaki davranışlarına ve pratik uygulamalarına dayanak oluşturucu çok cepheli ve yetkin yasa kaynağı bir kitap olman telini koruyup devam ettirmiş oluyor. İşte icaz yani az söz söyleyerek çok şey ifade etme sanatı dediğimiz şey budur. KIBLENİNE değiştirilmesinin nedenleri Okuyacağımız ayetler demetinde hemen hemen sadece kıble değişimi olayından, bu olayın yol açtığı gelişmelerden, bu olayı fırsat bilen Yahudilerin Müslüman birliğini sarsmaya hedef alan oyunlarından, bu konuda ortaya attıkları asılsız iddialardan, bu iddiaların bazı Müslümanların vicdanlarında ve genel olarak Müslüman cemaatin saflarında açtığı yaraları sarma girişimlerinden söz ediliyor. Bu olay hakkında kesin bir rivayete rastlanmıyor, Kur'an'da da olayın tarihi ile ilgili ayrıntılı bir bilgi verilmiyor, bu olayla ilgili yukarıdaki ayetler sadece kıble yönünün Beytül Mukaddes'ten Kabe'ye çevrilişini ele alıyor, olay, hicretten 16 ya da 17 ay sonra Medine'de meydana geldi. Bu olayla ilgili rivayetlerin toplamından çıkarabildiğimiz sonuç özet olarak şudur. Müslümanlar Mekke döneminde namazın farz oluşundan itibaren Kabe'ye doğru dönerek namaz kılmışlardı. Yalnız bu konuda Kur'an kaynaklı bir nas yoktu. Hicretten sonra Yüce Allah'tan Peygamberimize gelen bir emirle namazlar Beytül Mukaddes'e doğru dönülerek kılınmaya başladı. Geçerli görüşe göre bu emir de Kur'an'da yer almış değildi. Sonra bu konuda Kur'an kaynaklı olan şu emir gelerek daha önceki ilahi emri yürürlükten kaldırdı, neshetti. Bundan böyle yüzünü mescidi haram tarafına çevir, nerede olursanız olun, yüzlerinizi o tarafa çevirin. Olayın gelişimi nasıl olursa olsun, Müslümanların yüzlerini Beytül Mukaddes'e doğru çevirmeleri ki Beytül Mukaddes, Yahudiler ile Hristiyanların kıblesiydi Yahudilerin bu olayı, İslam'a girmeyi burun kıvırarak reddetme bahanesi olarak kullanmalarına yol açtı, nitekim o sırada Medine halkı arasında şöyle konuştukları duyuluyordu, Muhammed ile arkadaşlarının onların kıblesine yönelişi, dinlerinin gerçek din, kıblelerinin asıl kıble ve kendilerinin de örnek alınmada öncelikli olduklarını kanıtlardı, buna göre yapılması uygun olay şey, Muhammed'in onları kendi dinine çağırması değil, tersine kendisi ile arkadaşlarının onların dinine girmesiydi. Bu arada cahiliye döneminde saygı göstermeye alışmış, orayı geleneksel ziyaret yerleri ve kıbleleri olarak algılaya gelmiş olan Müslüman Araplara bu durum ağır geliyordu, üstelik bu yüzden Yahudilerden kulaklarına gelen böbürlenici, hava atıcı laflar ve bu olayı kendilerine karşı koz olarak kullanmaları sıkıntılarını daha da arttırıyordu. Bu arada Peygamberimiz, salat ve selam üzerine olsun, sık sık yüzünü göğe çevirerek Rabbine yöneliyor, fakat Yüce Allah'a karşı duyduğu sonsuz saygının gereği olarak ağzını açıp bir şey demiyor, ama kendisini, hoşlanacağı bir kıbleye döndürmesini sabırsızlıkla bekliyordu. İşte bir süre sonra inen şu ayet, Peygamberimizin bu derin özlemini olumlu olarak cevaplandırıyordu. Ey Muhammed, senin yüzünü ısrarla göğe çevirdiğini görüyoruz, seni hoşuna gidecek bir kıbleye kesinlikle döndüreceğiz, bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram, Kabe, tarafına çevir, nerede olursanız olun, yüzlerinizi o tarafa çevirin. Çeşitli rivayetlerde anlatıldığına göre bu olay, hicretin 16. ya da 17. ayında meydana geldi, bu arada kıblenin değiştiğini namaz kılarken haber alan bazı Müslümanlar, namazları içinde yüzlerini kabeye doğru çevirerek namazlarının geride kalan kısmını yeni kıbleye doğru tamamlamışlardı. Bunun üzerine Yahudiler yaygaraya başladılar, Peygamberimiz ile Müslüman cemaatın kıblelerini bırakıp başka tarafa dönmesi ve bunun sonucu olarak böbürlenmelerinde ve Müslümanların kalplerine dinlerinin değeri konusunda şüphe salma girişimlerinde bel bağladıkları önemli kozlarını yitirmiş olmaları gerçekten ağırlarına gitmişti, bu hayal kırıklığının getirdiği pervasızlıkla Müslümanların arasına ve tek tek Müslümanların kalplerine yüce liderlerine karşı besledikleri güven ve inançlarının temeli hakkında şüphe tohumları ekmeye koyuldular. Müslümanlara şöyle diyorlardı, eğer daha önceki Beytülmukaddes'e yönelişiniz geçersiz ise bu dönem boyunca kıldığınız namazlar boşa git yok, eğer o yönelişiniz haklı idiyse şimdiki mescidi harama dönüşünüz geçersizdir ve buraya doğru dönerek kıldığınız ve kılacağınız bütün namazlar boşa gitmeye mahkumdur. Her iki durumda, bu ayetlerin yürürlükten kaldırılması ve emirlerin değiştirilmesi işlemi, Allah'tan kaynaklanmış olamaz, bu da, Muhammed'e Allah'tan vahiy gelmediğini kanıtlar. Sözünü ettiğimiz yıkıcı Yahudi propagandası, gerek Müslümanların vicdanlarında ve gerekse İslam cemaatinin saflarında son derece büyük bir etki meydana getirmişti. Bu etkinin çapı, Yüce Allah'ın, biz bir ayeti yürürlükten kaldırır ya da unutturursak mutlaka ondan daha hayırlısını veya benzerini getiririz, mealindeki buyruğu ile başlayarak geçen cüzün iki dersini tümü ile kapsayan Kur'an ayetleri yanında bu cüzün sonra okuyacağımız ayetleri ve bu ayetlerin açıklamaları sırasında ayrıntılı biçimde inceleyeceğimiz vurgulamaları, izahları ve uyarıları gözden geçirirken açıklıkla meydana çıkar. Şimdi kıblenin değiştirilmesi ve Müslümanların sırf kendilerinin olan bir kıbleye yöneltilmelerinin hikmeti konusu üzerinde biraz durmak istiyoruz. Bu olay İslam cemaatinin hayatını geniş çapta etkilemiş, çok önemli bir tarihi olaydır. Başlangıçta kıble yönünün Kabe'den Mescid-i Aksa'ya döndürülmesi, bu dersin aşağıdaki ayetinin işaret ettiği eğitim amaçlı bir olaydı. Biz sırf peygambere uyanları ona uymaktan vazgeçenlerden ayırt edelim diye daha önce yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yaptık. Bilindiği gibi Araplar cahiliye dönemlerinde Kabe'ye saygı beslerler, burayı milli gururlarının somut bir sembolü sayarlardı, oysa İslam, kalplerin sırf Allah'a bağlanmasını, yüce Allah dışında kalan her türlü bağımlılıktan arındırılmasını, dolaysız biçimde Allah'la rabıta kurduran İslam metoduna yabancı olan her türlü yaygara ve taasuktan kurtarılmasını, her türlü tarihi, ırki ve coğrafi şartlanmalardan soyulmasını, yutlanmasını istiyordu. İşte bu yüzden sürpriz bir kararla Müslümanların Kabe'ye yönelmelerine son verilerek bir süre için Mescid-i Aksa'yı kıble edinmeleri uygun görülmüştü. Böylece vicdanların cahiliye tortularından, cahiliye dönemini çağrıştıran her şeyden tamamen arınması amaçlanmıştı. Ayrıca bu değişiklik dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e türlü yabancı duygunun etkisinden sıyrılarak güvenli, gönüllü ve teslim bir biçimde bağlı olanlar ile ırk, kavim, yurt ve tarih çağrışımlarından kaynaklanan cahiliye yaygaralarının kof gururu ile ya da kalplerin derinliklerinde hala yaşayan komplekslerin dürtüsü ile inancından dönen kimseler birbirlerinden ayrılabilecekti. Bu arada Müslümanlar teslimiyetçiliklerini kanıtlayıp Peygamber Efendimizin gösterdiği kıbleye yönelince ve bunun yanında Yahudiler bu durumu işlerine yarayacak bir koz olarak kullanmaya başlayınca Yüce Allah'ın Kabe'ye doğru dönmekle ilgili emri verdi. fakat bu yeni emir, Müslümanların kalpleri ile başka bir gerçek arasında, İslam'ın özü ile ilgili tarihi bir gerçek arasında bağ kurdu, bu gerçek şudur, bu binayı, yani Hani Kâbe'yi yapan Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail selam üzerlerine olsun onu sırf Allah'a adayarak İslam ümmetinin bir inanç merkezi olsun diye inşa etmişlerdi. Bu İslam ümmeti de Hazreti İbrahim'in soyundan İslam'ı yayacak, evlatlarının ve torunlarının da bağlı oldukları bu dinin etkinliğini devam ettirecek bir peygamberin gelmesini dileyen duasının kabul belirtisi olarak doğup gelişmişti. Hani Rabb'i İbrahim'i bir takım emirler ile denemiş, o da bunları yerine getirmişti ayeti ile başlayan. Geçen derste bu konu ayrıntılı biçimde anlatılmıştı. Aslında Kabe'nin ilk temellerinin atılışından itibaren gelişen olaylar, özellikle Hazreti İbrahim, İsmail ve diğer oğulları, onların dini, kıblesi, Allah'a verdikleri söz ve yapılan vasiyetler hakkında müşrikler ve ehli kitap ile Müslümanlar arasında çıkan tartışmalar bu surenin daha önceki ayetlerinde anlatıldığı için daha sonra kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye döndürülmesi olayının anlatımına geçilmesi daha uygun oluyor. Zira bütün o olaylarla kıblenin değiştirilmesi olayı arasında yakın bir ilişki ve tarihi bir bağ vardır ve zihinler bu olayı algılamaya hazırdır. Müslümanların kıblesinin, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in birlikte inşa ettikleri Kabe'ye doğru çevrilmesi ve o sırada Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu uzun dua az sonra okuyacağımız ayetlerde Müslümanların Hazreti İbrahim dininin varisleri oluşları ve yüce Allah'ın Hazreti İbrahim'e dönük taahhüdü birbirleriyle uyumlu, mantıklı ve tabii gelişmeler olarak ele alınır. Başka bir deyimle bu somut kıble yönelişi ile söz konusu tarih kaynaklanan şuur yönelişi arasında koordinasyon ve doğrultu birliği vardır. Yüce Allah C, C Hazreti İbrahim'den Müslüman olması için taahhüt almıştı, Hazreti İbrahim de oğullarından, Kendisinden sonra İslam'a bağlı kalmaları taahhüdünü almıştı. İsrail, lakabı ile anılan Hazreti Yakup da evlatlarından aynı taahhüdü almıştı. Bu arada Hazreti İbrahim zalimlerin, Yüce Allah'ın ahdine ve bağışına varis olamayacağını biliyordu. Yüce Allah Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'e, Kabe'nin temellerini yükseltmeyi, yani bu yapıyı inşa etmelerini emretmişti. Bu yüzden Kabe onlardan kalan bir mirastır. Bu mirasa ancak Yüce Allah'ın, bu ikisinden aldığı taahhüde bağlı kalanlar mirasçı olabilirler. Müslüman ümmet, Yüce Allah'ın, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'den almış olduğu taahhüdün ve bu iki peygambere yönelik ilahi fazileti mirasçısıdır, buna göre bu ümmeti yaklaşık, Mekke'deki Beytullah'ın varisi olması ve orayı kıble edinmesi son derece tabi ve mantıki bir sonuçtur. Gerçi Müslümanlar bir süre için, Yahudilerin ve Hristiyanların kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya yönelmişlerdi. Fakat bu yöneliş, okuduğumuz ayetlerden birinin işaret ettiği daha önce anlattığımız bir hikmete dayanıyordu. Şimdi ise Yüce Allah bu varisliği, Müslüman ümmete yüklemeyi dilemişti. Ehli kitap, ataları Hazreti İbrahim'in dinini, yani İslam'ı kabul ederek bu mirasa ortak olmayı reddetmişti. Şimdi kıble değişiminin tam zamanı gelmişti, Hazreti İbrahim'in inşa ettiği ilk Allah evine doğru yönelmenin tam sırasıydı, böylece Müslümanlar bu varisliğin somut ve soyut bütün özellikleriyle donatılmış, din varisliğinin, kıble varisliğinin ve Yüce Allah'ın bağışlama varisliğinin ayrıcalığına sahip kılınmış olacaktı. Kendine özgü ve başkalarından farklı olma Müslüman cemaat için kaçınılmaz iki sıfattır. Düşünce ve inançta kendine özgü ve ayrıcalıklı olmak, kıble ve ibadet biçiminde de kendine özgü ve ayrıcalıklı olmak, kendine özgülük ve ayrıcalık bu alanların her ikisinde de aynı oranda gereklidir. Düşünce ve inanç alanında kendine özgü, orjinal ve farklı olmanın gereği kolayca anlaşılabilir de bu gereklilik belki de kıble, ve ibadet amaçlı davranışlar konusunda o kadar kolay bir şekilde algılanmayabilir, bu yüzden burada ibadet şekillerinin değeri konusuna bir parça göz atmak istiyoruz. Bu ibadet şekillerine, onları manevi içeriklerinden soyutlayarak ve insan psikolojisinin tabiatı ve onun etkilenme yollarına göz yumarak bakan kimse bunlara titizlikle sarılmayı bir tür kör tasup ya da şekilperestlik olarak görebilir, fakat daha geniş bir bakış açısı, insan fıtratını tanımayı amaçlayan daha derinlikli bir kavrama gayreti, son derece önemli başka bir gerçeği keşfeder ki o da şudur. İnsanın somut bir beden ile soyut bir ruhtan oluşmuş olmasının sonucu olarak, insan psikolojisinde fıtrı olarak soyut karakterli iç duyguları somut karakterli görünür şekiller aracılığı ile ifade etme eğilimi vardır. Bu soyut duygular, duyu organları ile algılanabilir zahiri bir şekil bulmadıkça durulup istikrara kavuşamazlar. Bu duygular ancak bu yolla ifade imkanı bulurlar. Böylece iç dünyamızdaki gerçeklikler somut plana da yansımış olur, bu duygular ancak o zaman durulup istikrara kavuşabilirler, ancak o zaman duygusal gerilimin elektriksel yükü tamamen boşalarak duygu dünyamız ile dış alemimiz arasında uyum meydana gelebilir, ancak o takdirde duyguların esrarlıya ve bilinmeze yönelik ateşli arzusu ile somuta ve şekle dönük ateşli arzusu aynı anda rahatlatıcı bir tatmine kavuşmuş olur. İşte İslam, bütün ibadet amaçlı davranışlar sistemini, insan psikolojisinin bu fıtri temeli üzerine oturtmuştur. Bu yüzden bu ibadet amaçlı davranışlar sadece niyetle, sırf ruhi yönelişle yerine getirilemez. Bu ruhi yönelişin, somut bir şekil bulması aranır. Bu somut şekil namaz ibadetinde ayakta durma, kıyam, kıbleye doğru durma, tekbir alma, Kur'an okuma, rüku'a varma ve secdeye kapanmadır. Hekta ise belirli bir yerden sonra ihrama girip belirli bir kılığa bürünme, say etme, dua etme, telbiye getirme, kurban kesme ve tıraş olmadır. Böylece her ibadetin ayrı bir bütünü olduğu gibi bu hareketlerin her biri de ayrı bir ibadettir. Böylece, insan nefsinin dışı ile içi arasında uyum kurulmuş, onun güç odakları arasında koordinasyon meydana getirilmiş, insan fıtratının istekleri, yapısı ile bağdaşan bir yoldan gidilerek tatmin edilmiş olur. Hiç kuşkusuz yüce Allah, sapıkları doğru yoldan çıkaran asıl sebebin, insanın iç güçlerinin somut ifade şekilleri arayan fıtri özlem olduğunu biliyor, bunun sonucu olarak insanların önemli bir kesimi, duygu dünyalarının aradığı büyük gücü taş, ağaç, çeşitli yıldızlar, güneş, ay, Hayvan, kuş gibi somut ve duyu organları aracılığı ile algılanabilir maddi varlıklarla sembolize etmişlerdir. İnsanlar gizli güçlerin somut biçimde ifade edilmesini düzenleyecek ve koordine edecek bir sistemin kılavuzluğundan yoksun kaldıkları dönemlerde bu yanılgıya düşmüşlerdir. İşte bu yüzden İslam, Yüce Allah'ın zatını her türlü somutlaştırma düşüncesinden ve varlığını herhangi bir yöne bağlama varsayımından uzak tutmakla birlikte insan fıtratının sözünü ettiğimiz içgüdülerini, belirli ibadet amaçlı. Davranışlar aracılığıyla tatmin etmelerini sağlayan uygulamalar içerir, bunun sonucunda insan kalbi, bedensel ve duygusal bütün varlığıyla Allah'a yöneldiği sırada, aynı anda Kabe'ye doğru da yöneliyor. Böylece insan her ne kadar onun için yeryüzünün belirli bir yerini kıble edinmiş olsa da mekana sığması asla söz konusu olmayan Allah'a yönelme olayında insanın iç ve dış güçleri arasında uyum ve birlik sağlanmış oluyor. Bu arada, Müslümanın namazda ve diğer bazı ibadetler sırasında yöneleceği yeri, Müslüman olmayanların bu tür yerlerinden ayrı tutup sırf Müslümana özgü bir yer olmasını sağlamak gerekliydi, çünkü bu durum onu düşünce biçimi, hayat tarzı ve geleceğe dönük yönelişleri ile diğerlerinden ayrı ve kendine özgü olmaya itecekti. Bunun sonucunda, bu kıble ayrıcalığı, Müslümanda var olan diğerlerinden ayrı ve farklı olma bilincini tatmin ediyordu. Ayrıca bu somut ayrılık da kendi çapında, Müslümanın benliğinde bir ayrılık ve farklılık bilinci doğurur. Öte yandan, Müslüman olmayanların iç duyguların somut ifadeye kavuşturan kendilerine özgü karakteristiklerine özenme yasağı da bu sebebe dayanır, onlara özgü hem duygusal hem de davranış planındaki tutum ve gelenekleri taklit etmenin aynı ölçüde yasak olması gibi, bu yasak ne kör bir tasup ve ne de basit bir şekil tutkunluğudur. Tam tersine şekilciliğin ötesini kavrayan derin bir bakış açısıdır, somut şekillerin arkasında saklanan iç faktörlere önem veren bir bakış açısıdır. Herhangi bir kavmi diğer bir kavimden, herhangi bir zihniyeti diğer bir zihniyetten, herhangi bir düşünce tarzını diğer düşünce tarzından, herhangi bir duygu bütününü diğer bir duygu bütününden, herhangi bir ahlakı başka bir ahlaktan ve herhangi bir yaşama anlayışını diğer bir hayat anlayışından ayıran, farklı yapan şey işte bu temel iç faktörlerdir. Nitekim Hazreti Ebu Höreyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Yahudiler ile Hristiyanlar, ağıran saçlarını ve sakallarını, boyamazlar, siz onların yaptıklarının tersini yapınız, İmam-ı Malik, Buhari, Müslim, Ebu Davud. Yine Peygamberimiz yanlarına vardığı bir grubun ayağa kalkmaları üzerine şöyle buyurmuştur. Acemlerin birbirlerine saygı göstermek amacı ile ayağa kalktıkları gibi siz de ayağa kalkmayınız, Ebu Davud, İbni Mas. Peygamber Efendimizin bir başka hadisi de şöyledir. Hristiyanların Meryem oğlu İsa önünde eğildikleri gibi siz de benim önümde eğilmeyiniz, ben de bir kulum, buna göre bana Allah'ın kulu ve Resulü, deyiniz, Buhari. İslam, dış görünüş ve kıyafette başkalarına özenmeyi, hareketlerde ve davranışlarda taklitçiliği, konuşmada ve edep kuralları alanında yabancılara benzemeye kalkışmayı yasaklıyor. Çünkü bütün bu saydıklarımızın arkasında, bir düşünce tarzını öbüründen, bir hayat biçimini diğer hayat biçiminden ve bir toplumsal karakteristiği başka bir toplumsal karakteristikten ayıran o deruni bilinç saklıdır. Yine İslam, Allah'tan gelen ve bu ümmetin uygulamakla yükümlü olduğu ilahi sistemin dışında bir başka kaynaktan düşünce ve sistem unsuru iktibas etmeyi yasakladığı gibi, yeryüzünde yaşayan milletlerin ve toplumların herhangi biri önünde psikolojik bozguna, iç yıkıma uğramayı da yasakladı, çünkü insanı belirli bir toplumu taklit etmeye sürükleyen faktör, o toplum karşısında uğranılan psikolojik bozgun, ruhi çözülme. Müslüman cemaat ise, insanlığın önderi konumunda bulunmak üzere ortaya çıktı, buna göre inanç sistemini olduğu gibi, gelenek ve göreneklerini de kendisini liderliğe seçmiş olan kaynaktan almalıdır, Müslümanlar üstün insanlardır, orta yolu izleyecek, insanların karşısına çıkarılmış en hayırlı ümmettirler, buna göre düşüncelerini ve sosyal düzenlerini hangi kaynağa dayandıracaklardır, geleneklerini ve toplu Kurumsal kurumlarını nereden alacaklardır, eğer bunları Yüce Allah'tan almazlarsa düzeylerini yükseltmek için görevlendirildikleri, kendilerinden aşağı konumda olan insanlardan ve toplumlardan almak durumunda kalacaklardır. İslam, insanlığa en yüce düşünce ufkunu ve sağlıklı sosyal düzeni garanti etmiştir. Buna dayanarak bütün insanlığı kendini benimsemeye çağırıyor. İslam'ın başka bir temel üzerinde değil de kendi esasları üzerinde, başka bir sosyal düzen etrafında değil de kendi sosyal düzeni etrafında, başka bir bayrak altında değil de kendi sancağı altında tüm insanlığın birleşmesini istemesi tasup değildir. İnsanlığı yüce Allah'a yönelmeye, en yüksek düşünce ve en sağlıklı sosyal düzen etrafında birleşmeye çağıran, ilahi nizamdan sapmış cahiliye bataklığında debelenmekte olan insanların oluşturacağı bir birliğe karşı çıkan kişi ya da sistem tasupla suçlanamaz, mutasip olarak görülse bile iyinin, doğrunun ve yararlının peşinde koşan bir tasuptur bu. Sırf kendisine ait olan ayrı bir kıbleye yönelen Müslüman cemaat, bu yönelişin anlamını kavramak zorundadır. Kıble, bu cemaatin namaz kılarken tarafına döneceği basit bir yön ya da basit bir mekan değildir. Çünkü bu mekan ya da bu yön bir sembolden, bir simgeden başka bir şey değildir. Başkalarından ayrı ve kendine özgü olmanın sembolünden, düşüncede ayrılığın, kişilikte ayrılığın, amaçta ayrılığın, endişe ve ideallerden, yerlerde ayrılığın ve yapıda ayrılığın sembolü yani. Günümüzün İslam ümmeti, yeryüzünün her yanını sarmış bulunan çeşitli cahiliye ürünü zihniyet ve ideolojinin, cahili hedeflerin, insanlığın zihnini bulandıran cahili ideal ve beklentilerin ve dalgalandırılan çeşitli cahiliye bayraklarının arasında kendini korumaya çalışıyor, bocalıyor. İşte bu ümmet, egemen cahiliye toplumlarından farklı bir kişilik kazanmaya, cahiliye ideolojilerinden esinlenmemiş kendini özürlüyor özgü bir evren ve sosyal hayat düşüncesi benimsemeye, bu düşünce doğrultusunda farklı hedef ve idealler seçmeye, üzerinde yalnızca Yüce Allah'ın adının yazılı olduğu, kendine özgü bir sancak ayrıcalığı sağlamaya, Yüce Allah tarafından bu inanç emanetini ve mirasını taşımak üzere insanlığın önüne çıkarılmış, orta yol yolcusu, örnek bir ümmet olduğunu bilmeye muhtaçtır. Bu inanç sistemi, eksiksiz ve kapsamlı bir hayat düzenidir. Bu inanç mirasının varisi, Yüce Allah'ın yeryüzündeki halifesi, insanların örneği ve bütün insanlığı Allah'a ulaştıran yolda kılavuz olmanın yükümlüsü olan bu ümmeti, diğerlerinden ayrı ve farklı yapacak olan şey bu hayat tarzıdır. İslam ümmetine kişilik, yapı, hedef, ideal, bayrak ve kimlik ayrıcalığı sağlayacak olan, ona uğrunda yaratılarak insanlığın önüne çıkarıldığı dünya liderliği konumunu kazandıracak olan faktör bu ilahi düzeni sosyal hayatında gerçekleştirmek uygulamaktır. Bu ümmet bu sosyal düzeni pratik hayata geçirmedikçe hangi yalnızlık kılığa bürünürse burunsun, hangi ideolojiye sarılırsa sarılsın, hangi bayrak peşinde koşarsa koşsun, karanlıklar içinde kaybolmaya, özelliklerini belirsizleştirmeye ve karakteristiklerini bilinmez kucağına atmaya mahkumdur. Şimdi kıble değişimi olayının çağrıştırdığı bu ara açıklamayı burada noktalayarak bu konudaki ayetleri ayrıntılı biçimde incelemeye geçelim. 142 insanlardan bazı beyinsizler, onları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep nedir, diyecekler, de ki, doğuda batıda Allah'ındır, o dilediğini doğru yola iletir. 143 Böylece sizi orta yolu benimseyen bir ümmet yaptık ki, siz insanlara örnek olasınız ve peygamber de size örnek olsun, biz sırf peygambere uyanları, bağlı kalanları ona uymaktan vazgeçenlerden ayırt edelim diye daha önce yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yaptık. Bu değişiklik, Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir, Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir, hiç şüphesiz Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. Gerek ayetlerin akışından ve gerekse Medine'deki olayların gelişiminden açıkça anlaşılıyor ki, buradaki, beyinsizler, deyimi ile Yahudiler kastedilmiştir. Çünkü daha önce gördüğümüz gibi, kıble değiştirilmesi olayı münasebetiyle estrilen yaygarayı onlar kopardıkları gibi, Mescid-i Aksa'yı kastederek, onları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep nedir, sorusunu ortalığa yayanlar da onlardı. Nitekim sahabilerden beraye b, be, azip, Allah ondan razı olsun, peygamberimizin, salat ve selam üzerine olsun, Medine'ye geldiği ilk günlerde ensardan olan dedelerinin ya da dayılarının yanında misafir kaldığını belirttikten sonra sözlerine şöyle devam ediyor, peygamberimiz, 16 ay ya da 17 ay kadar beytul mukaddese doğru namaz kıldı, fakat kıblesinin beytullaha doğru olmasını çok istiyordu, beytul Allah'a dönerek kıldığı ilk namaz bir ikindi namazıydı. Bu namazda onunla birlikte birkaç kişi daha vardı. Onun yanında bu namazı kılanlardan biri oradan ayrıldıktan sonra yolda bir mescit halkı ile karşılaştı. Cemaat o sırada ruküya varmıştı. Adam, Allah adına şehadet ederim ki, ben peygamberimiz ile birlikte Kabe'ye doğru namaz kıldım, dedi, bunun üzerine o mescidde namaz kılanlar oldukları gibi, namazlarını bozmadan, derhal, Kabe'ye doğru döndüler. Peygamberimiz Beytul Mukaddes'e doğru namaz kılarken bu durum Yahudilerin hoşuna gidiyordu, fakat yüzünü Beytullah'a döndürünce buna canları sıkıldı, bunun üzerine, ey Muhammed, senin yüzünü ısrarla göğe çevirdiğini görüyoruz, diye başlayan ayet indi, bu sırada beyinsizler ki onlar Yahudiler, Müslümanları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep nedir, dediler, İmam-ı Malik Buhari, Müslim Tirmizi. Daha sonra inceleyeceğimiz üzere gerek Yahudiler tarafından halk arasına yayılan bu soruya ve gerekse bu fitneye karşı Kur'an-ı Kerim'in takınmış olduğu tavır, söz konusu propaganda kampanyasının o günlerde Müslümanların vicdanlarında ve Müslüman safları arasında meydana getirdiği yıkıcı etkinin ne kadar büyük olduğunu ima eder niteliktedir. Bu ayetlerin baş tarafını bir daha okuyalım. İnsanlardan bazı beyinsizler onları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep nedir diyecekler. Bu cümlede kullanılan zaman kipinden şu nokta anlaşılabilir, bu cümle birkaç ayet sonra ilan edilecek olan kıble değiştirme olayına zihinleri hazırlayıcı bir giriş ve yüce Allah'ın, beyinsizler, tarafından ortaya atılacaklarını önceden bildiği söylentilerin ve soruların daha baştan yolunu kesme girişimidir. Diğer bir ihtimale göre bu ayet, az önce okuduğumuz hadiste belirtilen bu söylenti ve sorulara, bunlar ortaya atıl sonra verilen cevap olabilir, o zaman da söz konusu beyinsizler tarafından söylentiler yayılacağının daha önceden takdir edildiğini, bu planın önceden bilindiğini ve cevabının peşin olarak hazırlandığını düşündürmek için gelecek zaman kipi kullanılmış olur ki, bu normalinden daha etkili bir cevap verme yoludur. Bu ayette söz konusu söylenti ve soruların etkileri giderilmeye çalışılmakta, peygamberimize yaygaracılara nasıl karşılık vereceği ve gerçeği bütün boyutları ile nasıl belirleyeceği telkin edilmekte, aynı zamanda bu konudaki yaygın düşüncenin yanılgıları düzeltilmektedir. De ki, doğuda batı da Allah'ındır, o dilediğini doğru yola iletir. Evet, doğu da batı da Allah'a aittir, buna göre ne tarafa dönülmüş olursa olsun, gerçekte ona dönülüyor, aslında. Yönlerin ve mekanların kendileri hiçbir üstünlük taşımazlar, onları üstün yapan, onlara özellik kazandıran faktör, Yüce Allah'ın onları seçmesi ve insanları onlara doğru yöneltmesidir, Allah dilediğini doğru yola iletir, Yüce Allah herhangi bir yönü kulları için seçip kıble olarak belirleyince o yön o zaman seçkinlik kazanır ve kullar ancak o yöne dönerek doğru yola varabilirler. Böylece Yüce Allah mekanlar ve yönler ile ilgili doğru düşünceyi, insanların direktiflerini hangi kaynaktan alması gerektiğini ve her durumda Yüce Allah'a yönelmekten ibaret olan doğru yönelişin mahiyetini belirlemiş oluyor. Ayetlerin devamında, bu ümmete evrendeki son derece önemli konumu ve yeryüzündeki halifelik görevinden dolayı özel bir kıblesi ve kendine özgü bir kişiliği olması telkin edilirken kendisini bu göreve layık gören Rabbi dışında hiç kimsenin sözünü dinlememesini gerektiren insanlığın tümüne yönelik temel fonksiyonu hatırlatılıyor. Böylece sizi orta yolu benimseyen bir ümmet yaptık ki, siz insanlara örnek olasınız ve peygamber de size örnek olsun. Bu ümmet bütün insanla örnek olan orta yolu benimsemiş bir ümmettir. Buna göre insanlar arasında adaleti ve hakkaniyeti egemen kılar, onların benimseyecekleri kriterleri ve değer hükümlerini ortaya koyar. Onlar arasında görüşünü açıklayınca esas alınan görüş bu olur. İnsanların değer yargılarını, düşüncelerini, geleneklerini ve sloganlarını ölçüye vurur ve bunlar hakkında bu doğrudur, bu yanlıştır diyerek Son ve kesin sözü söyler, yoksa bu ümmet, insanların tümüne örnek olması, onlar arasında adaleti hakim kılması gerekirken düşüncelerini, değer yargılarını ve kriterlerini yönlendirmekle yükümlü olduğu diğer insanlardan biri olamaz. Bu ümmet böylece bütün insanla örnek olurken kendi örneği de Allah Resulü olacaktır. Buna göre Peygamber onun kriterlerini, değer yargılarını belirleyecek, davranışlarını ve geleneklerini hükm'e bağlayacak, yaptığı her işi tartıya vurarak onun hakkında son sözü söyleyecektir. Bu ayet bu ümmetin mahiyetini ve görevini böylece belirliyor ve kendisine görevini ve konumunu tanımayı, büyüklüğünün bilincine varmayı, rol gerçek boyutları ile değerlendirmeyi ve bu rolü oynamaya yaraşır biçimde hazırlıklı olmayı öneriyor. Bir de bu ümmet, vasat, orta yol, bir ümmettir, hem de kelimenin tam anlamıyla, vasat, bir ümmet, bu kelime ister, iyilik, üstünlük, anlamlarına gelen, vesadet, kökünden türemiş sayılsın, ister, itidal ve orta yolculuk, anlamına alınsın ve isterse bu kelimenin maddi ve somut anlamı kastedilmiş olsun. Düşünce ve inanç alanlarında vasat orta yolu benimseyen bir ümmet, yani ne maddeden soyutlanmış bir maneviyatçılık ne de maddeyi tek gerçek olarak gören materyalizm gibi dengesiz bir aşırılığa girmez. Bunun yerine ruha sarılmış ceset ya da cesede yapışmış ruh esprisinde sembolleşen fıtri dengeye bağlı kalır. Enerji odakları çift kutuplu yapıya her çeşitten gıdasını tam olarak verir. Bir yandan hayat koruyup devam ettirmeye çalışırken aynı zamanda ruhen geliştirip düzeyini yükseltmeye çabalar, arzular ve eğilimler dünyasındaki her gelişmeyi Ayfırat'a ve Tefrayt, başıboşluğa ve aşırı baskıya, kaçmadan ölçülü, uyumlu ve dengeli bir biçimde serbest bırakır sosyal düzenleme ve koordinasyon alanında, vasat, orta yolu benimsemiş bir ümmet, yani, hayatı tümü ile ne duygulara ve içgüdülere ve ne de kanunlara ve cezalara bırakır, bunun yerine bir yandan eğitim ve yönlendirme yolu ile insan duygularının düzeyini yükseltirken öte yandan da kanunlar ve cezalar aracılığı ile toplum düzenini güvenceye bağlar, insanlar arasında bir denge kurar, bunun sonucu olarak insanların ne sultanın, diktatörün kamçısına ve ne de vicdanlarının başıboş sesine teslim eder, bunun yerine bu ikisi arasında uyumlu bir sentez kurar. İnsanlar arası ilişkiler ve karşılıklı bağlar alanında vasat orta yolu benimsemiş bir ümmet, yani ne ferdin kişiliğini ve bu kişiliğin dayanaklarını ortadan kaldırarak onun benliğini toplumun ya da devletin kişiliğinde eritir ve ne de de kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, bencil ve muhteris bir kişi olma serbestliği tanır, bunun yerine, toplumda hareketliliği ve gelişmeyi sağlayan bireysel enerjileri ve iç Aynı zamanda ferdin kişiliğini ve kendine özgü yapısını gerçekleştirmeye yarayan içgüdüleri ve yetenekleri serbest bırakır, sonra da aşırılıklara, set çeken tedbirlerini yürürlüğe koyar, Fert de topluma hizmet etme arzusu uyandıran iç özlemleri teşvik eder, hatta ferde, topluma hizmet etmeye zorlayan yükümlülükler ve görevler belirler, kısacası bu ümmetin oluşturduğu toplum uyum ve koordinasyon halinde ferd güvence sağlar. Dünyada, yeryüzünün göbeğinde ve yerkürenin orta kuşağındaki fonksiyonu itibariyle vasat, orta yolu benimseyen bir ümmet, toprakları üzerinde İslam'ın egemen olduğu bu ümmet, uzun yüzyıllardan beri şu ana kadar yeryüzünün doğusu ile batısı, güneyi ile kuzeyi arasında bir köprü durumundadır. Yüzyıllardan beri elinde bulundurduğu bu konumu ile tüm insanlığı gözlemekte, bütün insanlara örnek olmaktadır, elinde olacaktır. Olan her şeyi bütün yeryüzü halkı ile paylaşmakta, tabi, ruhi ve manevi ürünler, hudutlarından geçerek dünyanın şurasına burasına dağılmakta ve bu ümmet sözünü ettiğimiz maddi ve manevi trafiğe hakemlik etmekte, onun düzgün işlemesini sağlamaktadır. Zaman perspektifi konusunda, vasat, orta yolu benimsemiş bir ümmet, insanlığın, kendisinden önceki çocukluk dönemini noktalayarak, kendisinden sonraki akli gelişme çağına bekçilik ve koruculuk yapmaktadır. İnsanlığın bu iki dönemi arasında durarak bir yandan insanın gelişmesine ayak bağı olan çocukluk döneminden kalma saplantıları ve hurafeleri silkeleyip atarken, öte yandan insanlığı aklın ve nefsini arzuların fitnesinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Peygamberler döneminden kalma ortak manevi miras ile sürekli gelişen aklın birikimi arasında sentez kurmakta, bu ikisini uyumlu bir şekilde bağdaştırmakta, insanlığı bu iki uygarlık kaynağı arasında yer alan doğru yolda yürütmeye çabalamaktadır. Bu ümmetin, kendisine Yüce Allah tarafından bağışlanmış olan bu konumunu günümüzde de sürdürmesinin önüne dikilen tek engel, Yüce Allah'ın kendisi için seçmiş olduğu hayat tarzını bir yana bırakarak, Yüce Allah'ın seçtiği ile hiç ilgisi olmayan çeşitli yaşama biçimlerini benimsemiş olması, Yüce Allah, onun sırf kendi rengine boyanmasını istemesine rağmen, aralarında ilahi rengin daha işin başında dışlandığı birçok renk lerle boyanmış olmasıdır. Böyle bir görevi ve rolü omuzlarında taşıyan bir ümmetin bir takım sıkıntılara katlanması, bir takım fedakarlıklarda bulunması son derece normaldir. Çünkü önderliğin kendine özgü yükümlülükleri, öncülüğün kaçınılmaz sıkıntıları vardır. Onun için bu ümmetin, Yüce Allah'a içten bağlılığın ve ilahi önderliğe kayıtsız şartsız itaatkar olmaya hazır olduğunun kesinlikle kanıtlanması için görevine atılmadan önce sınavdan geçirile denenmesi gerekir. Bunun sonucu olarak yukarıdaki ayetin devamında Yüce Allah Müslümanlara şimdiki kıble değişimi olayı vesilesiyle kendileri için neden daha önceki kıblelerini tekrar seçmiş olduğunu şöyle anlatıyor. Biz sırf peygambere uyanları, bağlı kalanları, ona uymaktan vazgeçenlerden ayırt edelim diye daha önce yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yaptık. Yüce Allah'ın doğru inancın varisi ve bu inanç bayrağını dalgalandıracak olan onun yeryüzündeki halifesi olmasını istediği bu genç ümmete uyguladığı eğitim metodu bu ayetten açıkça anlaşılıyor. Yüce Allah bu ümmetin sırf kendisine bağlanmasını, cahiliye döneminin bütün ilişkilerinden ve kalıntılarından kurtulmasını, bütün eski özelliklerinden ve bütün maziye gömülmüş arzularından arınmasını, cahiliye döneminde giydi bütün şatafatlı kılıklardan, o günlerde taşıdığı bütün ideallerden sıyrılarak içinde sadece İslam idealinin kalmasını, bu ideale başka herhangi bir idealin karışmamasını, bilgi kaynağının teke inmesini ve bu kaynağa başka hiçbir kaynağın ortak olmamasını istiyor. Oysa Beytul Haram'a dönmek, Arapların vicdanlarında inanç endişesinden başka bir endişe ile karışık hale gelmiş, ataları Hazreti İbrahim'in inanç sistemine müşriklik ve ırk taasubu lekeleri bulaşmıştı. Çünkü Beytullah, o günlerde Araplara ait bir utsal merkez sayılıyordu. Oysa Allah, oranın sadece kutsal bir Allah evi olmasını diliyor, bu unvanına başka bir unvanın eklenmesini, bu niteliğine başka bir niteliğin karıştırılmamasını istiyordu. Fakat Beytullah'a doğru dönme eylemine, Araplar tarafından sözünü ettiğimiz başka nitelikler eklenince, Yüce Allah Müslümanları bu kıbleden ayırarak Beytül Mukaddes'e doğru yöneltti. Böylece birinci derecede, Müslümanların duygularını geçmiş dönemlerinin çağrışımlarından arındırmayı ve ikinci derecede de, Peygamber'e teslimiyet ve itaat derecelerini deneyden geçirmeyi amaç edinmişti. Başka bir deyimle, acaba kim ona Allah'ın Resulü olduğu için uyuyor ve kimler Beytül Haram'ın kıble olma niteliğini sürdürdüğü ve böylece ırk kavim, eski mukaddesat bilincinin etkisi altında bulunanların vicdanlarını rahatlattı diye peşinden gidiyor, Allah, bu iki zümreyi birbirinden ayı etmeyi dilemişti üzerinde durduğumuz bu nokta son derece ince ve duyarlı bir noktadır. İslam inancı, kalpte herhangi bir ortağın varlığına katlanamaz, kendi tek ve belirgin idealinden başka hiçbir ideali kabul etmez, ne şekilde olursa olsun, cahiliye döneminin, büyük küçük, herhangi bir kalıntısı, kırıntısı ile bir arada bulunmaya razı olmaz, İşte bu ayette yer alan, biz sırf peygambere uyanları, bağlı kalanları, ona uymaktan vazgeç Ayırt edelim diye daha önce yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yaptık, cümlesinin bize düşündürmek istediği gerçek budur. Hiç kuşkusuz yüce Allah bütün olup bitenleri daha olmadan önce bilir, fakat insanların yaptıklarının ortaya çıkmasını ve buna dayanarak onları hesaba çekip sorumlu tutmayı diler, o, insanlara karşı merhametli olduğu için, yapacaklarını önceden bildiği eylemlerinden dolayı onları hesaba çekmiyor, sadece bir fiil işledikleri eylemlerden ve sadece ortaya koydukları uygulamalardan dolayı kendilerini hesaba çekiyor. Ayrıca Yüce Allah duygusal kalıntılardan sıyrılmanın, insan nefsi ile bağı bulunan her türlü özellikten ve idealden arınmanın son derece zor bir iş, ağır bir girişim olduğunu, bunu yapabilmek için imanın kalbi kayıtsız şartsız egemenlik altına alması gerektiğini ve bunlara ek olarak bizzat kendisinin, bu girişiminde kalbe yardım ederek onu bu hedefe iletmesinin, bu başarıya ulaştırmasının şart olduğunu, kuşkusuz Demektedir. Bu durum, Allah'ın yol gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Fakat, yüce Allah yol gösterince, insan nefsinin söz konusu ideallerden sıyrılması, o kalıntıları ve tortuları içinden söküp atması, sırf Allah'a yönelerek sadece onun sözünü dinleyip sadece ona itaat etmesi, kendisine hangi yönü gösterirse o tarafa dönmesi ve Allah'ın Resulü nereye iletirse peşinden gitmesi, zor ve sıkıntılı bir iş olmaktan çıkar. Bu ayetin daha sonraki cümlesinde Yüce Allah Müslümanları, imanları ve o güne kadarki namazları hususunda gönül rahatlığına kavuşturuyor, onlar sapık yolda değillerdi ve namazları da boşa gitmiş değildi, çünkü Yüce Allah kullarını zora koşmaz, kendisine yöneltmiş oldukları ibadeti boşa çıkarmaz, imanını katmerlendirip arttırdığı güçlerini aşacak bir yükümlülükle kendilerini sıkıntıya sokmaz. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir, hiç şüphesiz Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. Allah, kullarının sınırlı olan güçlerinin kapasitesini bilir ve onlara güçlerinin kapasitesi dışında bir yükümlülük bindirmez. Müminler, samimi niyetli ve doğru kararlı olunca Yüce Allah onları doğru yola iletir ve karşılarına çıkan imtihanı başarı ile aşmalarına, kendi desteğini göndererek yardımcı olur, sıkıntı ve imtihan onun hikmetinin göstergesi olduğuna göre, bu sıkıntıyı ve imtihan engelini aşmak da onun rahmetinden kaynaklanan bir bağışıdır. Çünkü, hiç şüphesiz Allah, insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. Böylece Müslümanların kalplerine ferahlık serpiliyor, gönüllerindeki endişe gideriliyor ve yerine hoşnutluk, güven duygusu ve kesinlik aşılanıyor. Ayetlerin bundan sonraki akışı içinde Peygamberimizin, salat ve selam üzerine olsun, kıble konusundaki isteğinin Yüce Allah tarafından kabul edildiği açıklanarak bu yeni kıblenin yönü ilan ediliyor. Bunun hemen arkasından Müslümanlar, Yahudi fitnesi karşısında uyarılıyor onların saldırı ve komplolarının arkasında yatan gizli ve gerçek faktörler açığa çıkarılıyor, Yüce Allah bu açığa vurmayı, bu Müslüman cemaati geleceğe hazırlamak, onu Yahudinin fitne ve yıkımından korumak için ne kadar büyük bir gayret harcandığını vurgulayan bir üslup ile yapıyor. 144. Ey Muhammed, senin yüzünü ısrarla göğe çevirdiğini görüyoruz, seni hoşuna gidecek bir kıbleye kesinlikle döndüreceğiz, bundan böyle yüzünü mescidi haram tarafına çevir, nerede olursanız olun, yüzlerinizi o tarafa çevirin, hiç şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bu kıble değişiminin Rabblerinin buyruğuna dayanan bir gerçek olduğunu biliyorlar, Allah onların neler yaptıklarından habersiz değildir. 145 Kendilerine kitap verilenlere sen her türlü ayeti, delili, göstersen bile onlar yine senin kıblene uymazlar, sen de onların kıblesine uyacak değilsin, onlar birbirlerinin kıblelerine de uymazlar, sana gelen bilgiden sonra eğer onların keyiflerine, arzularına uyacak olursan, o zaman, kesinlikle zalimlerden olursun. 146 Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, Muhammed'i, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar, fakat onlardan bir grup, bile bile gerçeği gizler. 147 Bu, Rabbinden gelen bir gerçektir, bu konuda sakın kuşkuya kapılanlardan olma. 148- Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Buna göre, hayırlı işlerde birbirinizle yarışa girin, nerede olursanız olun, Allah sizi bir yere getirecek, toplayacaktır. Hiç şüphesiz, Allah her şeye kadirdir. 149- Nereden yola çıkmış olursan ol, yüzünü mescidi haram, A doğru çevir. Bu kesinlikle Rabbinden gelen bir gerçektir. Hiç şüphesiz, Allah neler yaptığınızdan habersiz değildir. 150. Nereden yola çıkmış olursan ol, yüzünü mescidi haram, a doğru çevir, nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin ki, insanların elinde aleyhinizde kullanacakları bir bahane bulunmasın, yalnız, zalimler başka, onlardan da korkmayın, benden korkun, o tarafa dönün ki, size vereceğim nimeti tamama erdireyim ve böylece doğru yolu bulaşınız. Bu ayetlerin girişinde, Peygamberimizin içinde bulunduğu durumu son derece canlı bir biçimde tasvir eden bir ifade ile karşılaşıyoruz, ilk cümleyi tekrar okuyalım. Ey Muhammed, senin yüzünü ısrarla göğe çevirdiğini görüyorum, Yahudilerin yoğun saldırıları ve Müslümanların kendi kıblelerine yönelmelerini, onların yanıltma, yaygara ve şaşırtma kampanyalarının vesilesi olarak kullanmaları üzerine Peygamberimizde uyanan, o güne kadar yöneldiği kıblenin Yüce Allah tarafından değiştirilmesi ile ilgili güçlü arzuyu, bu ifade son derece çarpıcı bir biçimde anlatıyor. Peygamberimiz o günlerde ısrarla bayı göğe doğru çeviriyor, fakat Rabbine karşı saygısızlık olur, ona bir şey önermek, huzuruna bir teklif sunmak gibi bir yersizlik olur diye çekinerek bu konuda açıkça dua etmekten kaçınıyordu. Fakat yüce Allah onun sessiz dileğini hoşuna gidecek şekilde cevaplandırmakta gecikmedi, onun dileğinin kabul edildiğini belirten ilahi ifade, Allah ile arasındaki merhamet yüklü, cana yakın ve sevgi dolu ilişkiyi çarpıcı biçimde açığa vurur niteliktedir. Seni hoşuna gidecek bir kıbleye kesinlikle döndüreceğiz. Yüce Allah bu cümlenin hemen arkasından Peygamberimizi hoşnut edeceğini bildiği kıbleyi belirliyor. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Onun ve ümmetinin kıblesi olacak burası, o anda çevresinde bulunan sahabilerin, onlardan sonra gelecek olanların, kısaca yeryüzünde Allah'ın tek başına kalacağı güne kadar yeryüzünde gelip geçecek olan bütün Müslüman kuşakların ortak kıblesi olacak burası, devam ediyoruz. Nerede olursanız olun, yüzlerinizi o tarafa çevirin. Yani, yeryüzünün neresinde bulunursanız bulunun Kabe'ye çevirin yüzünüzü, yurtlarının farklılığına, yönlerinin değişikliğine, ırklarının, dillerinin ve deri renklerinin başkalığına rağmen, bu ümmeti aynı noktada toplayıp birleştiren tek bir kıble, doğusundan batısına kadar yeryüzünün her tarafına yayılmış tek bir ümmetin yöneldiği, bunun sonucu olarak kendisini aynı hedefe yönelmiş, aynı yaşama düzeninin egemenliğini gerçekleştirmeye çalışan bir tek organizma ve bir tek varlık olarak hissetmesini sağlayan tek bir kıble, gerçekleştirilmesine çalışılan bu hayat düzeni, bu ümmetin tümü ile tek bir ilaha kulluk etmesinin, tek bir peygambere inanmasının ve tek bir kıbleye yönelmesinin ürünüdür. İşte Yüce Allah bu ümmeti bu şekildeki bağlarla birleştirdi, onu ilahında, peygamberinde, dininde ve kıblesinde birleştirdi, yurt, ırk, deri rengi ve dil farklılıklarına rağmen bu birliği meydana getirdi, o, bu ümmetin birliğini, son olarak saydığımız bu sosyal etmenlerden hiçbiri üzerine oturtmadı, tersine bu birliği inanç sistemi ve kıble ortaklığı üzerine oturttu, yurt, ırk, deri rengi ve dil farklılığını bu birliğe engel saymadı, insanoğluna yaraşan birlik budur, insanlar kalplerindeki inancın ürünü olan ibadetleri sırasında yöneldikleri kıble üzerinde birleşirler, oysa hayvanlar merada, çayırda ağıllarda ve ahırda bir araya gelirler. Sonra, acaba kitap ehlinin bu yeni kıble ile ilgili durumu nedir? Hiç şüphesiz, kendilerine kitap verilenler bu kıble değişiminin Rabblerinin buyruğuna dayanan bir gerçek olduğunu bilirler. Onlar Kabe'nin, hem bu doğru yol mirasçısı ümmetin ve hem de tüm Müslümanların ortak atası olan Hazreti İbrahim tarafından yapılmış ilk Allah evi olduğunu ve buraya yönelmenin Yüce Allah'ın emrine dayalı, tartışma götürmez kesin bir gerçek olduğunu kesinlikle biliyorlar. Fakat onlara bu kesin bilgilerine rağmen, bu bilgilerinin gereği ile bağdaşmayan yıkıcı girişimlere kalkışacaklardır. Ama Müslümanlara zarar dokunduramayacaklardır. Çünkü Yüce Allah Müslümanların vekilidir, onların oyunlarını ve tuzaklarını boşa çıkarmayı bizzat üstlenmiştir. Allah onların neler yaptıklarından habersiz değildir. Onlar hiçbir delil ile ikna olmazlar, çünkü onların yoksunu oldukları şey delil değil samimiyet, nefsin arzularından arınmışlık ve öğrenecekleri gerçeğe teslim olma yeteneğidir. Kendilerine kitap verilenlere sen her türlü ayeti, delili, göstersen de onlar yine senin kıblene uymazlar. Yani onlar, nefsin arzularının yönlendirdiği, menfaatlerinin körüklediği ve kinlerinin bilediği kör bir inatçılığın tutsağıdırlar. Çoğu saf kimseler, Yahudiler ile Hristiyanların, İslam'ı bilmedikleri ya da bu din onlara inandırıcı bir biçimde sunulmadığı için ona inanmadıklarını sanırlar. Bu asılsız bir vehimdir. Tersine onlar İslam'ı bildikleri için onu istemiyorlar. İyi bildikleri bu dinin, onların menfaatlerine ve saltanatlarına dokunacağından korktukları için ona karşıdırlar, İslam'a karşı bunca ardı arkası gelmez, sürekli oyunlar ve komplolar düzenlemeleri, bunun için değişik yollar ve usuller denemekten geri durmayışları, kimi zaman doğrudan kimi zaman da dolaylı yollardan giderek bu kirli oyunlarını ve düşmanlıklarını sürdürmelerinin nedeni budur, bu yüzden de İslam ile yaptıkları savaşı bazen karşı karşıya gelerek, de perde arkasından sürdürüyorlar, kimi zaman bizzat kendileri savaşa giriyorlar, kimi zaman da herhangi bir bahane ile İslam'a karşı savaşa girişerek kendilerine uşaklık eden sözde Müslümanları piyon olarak kullanıyorlar, onların tüm saldırıları her zaman ve her yerde Yüce Allah'ın Peygamber Efendimiz'e yönelik şu uyarısının işaret ettiği nokta doğrultusundadır. Kendilerine kitap verilenlere sen her türlü ayeti, delili, göstersen de onlar yine senin kıblene uymazlar. Yahudiler ile Hristiyanların İslam'ın önerdiği hayat tarzını ve bu hayat düzenini sembolize eden İslam kıblesini böylesine ısrarla reddetmeleri karşısında, Yüce Allah Peygamberimizin, salat ve selam üzerine olsun, normal olarak takınması gereken tutumu ve tavrını şu şekilde belirliyor. Sen de onların kıblelerine uyacak değilsin. Sen asla onların kıblesine uyacak durumda ve konumda değilsin, burada olumsuz bir isim cümlesinin kullanılmış olması, bu konudaki peygamberimizin değişmesi söz konusu olmayan sürekli tutumunu daha etkili şekilde belirtir ve onu izleyen Müslüman cemaate dönük telkine daha güçlü bir vurgu katar niteliktedir, buna göre bu ümmet, Yüce Allah tarafından sevgili peygamberi için seçilen, onu hoşnut etmek için beğenilen kıble den başka bir kıbleye asla yönelmeyecektir. Kendisini Yüce Allah'a bağlayan sancağı dışında başka hiçbir bayrak taşımayacak, dalgalandırmayacaktır. Allah tarafından belirlenen bu kıblesinin sembolize ettiği ilahi düzenden başka hiçbir düzenin peşinden gitmeyecektir. Müslüman kaldıkça takınabileceği tutum budur. Eğer böyle yapmazsa İslam ile hiçbir ilgisi kalmaz. O zaman ''Müslümanı me'' demesi kuru bir iddiadan ibaret kalır. Bu ayetin devamında kitap ehlini oluşturan grupların birbirlerine karşı olan tutumları açıklanıyor, bu gruplar arasında uyum ve dirlik yoktur, çünkü nefislerinin arzuları ve ihtirasları onları birbirinden ayrı düşürür, işte ayet. Onlar birbirlerinin kıblelerine de uymazlar. Gerek Yahudiler ile Hristiyanlar arasında, gerek Yahudilerin değişik mezhepleri arasında ve gerekse farklı Hristiyan mezhepleri arasında son derece amansız bir düşmanlık hüküm sürer. Peygamberimizin durumu bu, kitap ehlinin durumu da böyleyken ve bu konuda doğrunun ne olduğunu öğrenmişken, Peygamberimizin kendisine gelen bu bilgiden sonra kitap ehlinin arzu ve ihtiraslarına uyması düşünülemezdi. Sana gelen bu bilgiden sonra eğer onların keyiflerine, arzularına uyacak olursan, o zaman, kesinlikle zalimlerden 82. Olursun. Yüce Allah'ın Peygamberimize yönelttiği az önceki yumuşak ve sevgi dolu sözlerin hemen arkasından gelen yine ona dönük bu sert ve kesin ilahi ifade üzerinde bir parça durmak gerekiyor. Burada söz konusu olan şey, Yüce Allah'ın hidayetine ve yönlendirmesine bağlı kalmak, başkalarından farklı olmak, Allah'a itaatten ve O'nun önerdiği yaşama düzeninden başka her şeyden sıyrılmak, uzak kalmaktır. İlahi hitabın bu kadar kesin, sert, açık seçik ve uyarıcı olması bundan dolayıdır. O zaman kesinlikle zalimlerden olursun. Gidilecek olan yol gayet belirli ve dosdoğrudur, ya Yüce Allah'ın katından gelen bilgiye ya da kim olursa olsun onun dışındakilerin arzu ve ihtiraslarına uyulacak, Müslüman, Allah'tan başkasından direktif alamaz, Müslüman, kesin bilgiyi bir yana bırakarak değişken arzu ve ihtiraslara uyamaz, Allah'tan gelmeyen her direktif, hiç tereddütsüz, arzu ve ihtirastır. Hiçbir zaman unutmamamız gereken bu uyarının şiddeti bize aynı zamanda şunu da düşündürüyor, Müslümanlar, Yahudilerin yanıltıcı propaganda ve çeşitli sinsi oyunlarından o derece etkilenmişlerdi ki Yüce Allah bu derece sert bir uyarıda bulunma gereği duydu. Bu kısa açıklamalardan sonra tekrar ayetlerin akışına döndüğümüzde gerek bu konudaki ve gerekse diğer bütün konulardaki gerçeğin Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği ve Peygamberimizin emrettiği gibi olduğunu, Yahudi ve Hristiyanların gerçeği bilmelerine rağmen içlerindeki arzu ve ihtirasların dürtüsü ile bu gerçeği gizlediklerinin ifşa edilmesine devam edildiğini görüyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, Muhammed'i, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar, fakat onlardan bir grup bile bile gerçeği gizler. İnsanların evlatlarını tanımaları, tanıma kavramının doruğunu, son noktasını oluşturur, bu söz, Arap dilinde hiç kuşku kaldırmayan kesinlikleri ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Yahudiler ile Hristiyanlar, Peygamberimizin getirdiği mesajların kesinlikle doğru olduğunu, kıble değişimi ile ilgili mesajının da bu nitelikte olduğunu bildiklerine, fakat onlardan bir grubun kesinlikle bildikleri bu gerçeği saklı tuttuklarına göre, bu durum karşısında Müslümanların tutacağı yol, Yahudiler ile Hristiyanların yaydıkları asılsız söylentilerin ve yalanların etkisi altında kalmak değildir, yine Müslümanlar sadık ve güvenilir peygamberleri tarafından kendilerine tebliğ edilen dinlerinin herhangi bir meselesinde ağızlarına bakacakları kişiler kesin olduğunu bildikleri gerçeği gizleyen Hristiyan ve Yahudiler olamaz. Yahudiler ile Hristiyanların bu tutumu açıklandıktan sonra, Yüce Allah Peygamberimize dönerek ona şöyle buyuruyor. Bu, Rabbinden gelen bir gerçektir, o halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma. Aslında Peygamber Efendimiz hiçbir gün ne kuşkulandı, ne şüpheye düştü, nitekim Yüce Allah kendisine başka bir ayette, eğer sana indirdiklerimiz hakkında kuşkulu isen senden önce inen kitapları okuyanlara sor, buyurunca, hayır, ne kuşkum var ve ne de sorarım, diye cevap vermişti, Yunus Suresi, 94. Fakat hitabın bu şekilde Peygamberimizin şahsına yöneltilmesi, onun arkasındaki Müslümanlara güçlü bir telkin, sert bir tembih anlamı taşır, hem Peygamberimizin zamanındaki Yahudi söylentilerinden ve kandırmacalarından etkilenen Müslümanlar ve hem de daha sonraki dönemlerde yaşayan ve kendi dönemlerinin Yahudi ya da diğer kafirlerin asılsız propagandalarından etkilenen Müslümanlar bu kategoriye girer. Bugün herkesten çok bizler bu uyarıya kulak vermek mecburiyetindeyiz, zira eşine rastlanmamış bir aptallıkla gidiyor, Yahudi, Hristiyan veya komünist kafirlerin müsteşrik, Doğu bilimciler, denen İslam düşmanlarından dinimizin meseleleri hakkında fetva soruyor, tarihimizi öğreniyor, kültürümüz hakkında söylediklerine inanıyoruz, gerek Kur'an'ımız, gerek Peygamberimizin hadisleri ve gerekse büyüklerimizin hayat hikmeti, Hikayeleri ile ilgili araştırmalarına sokuşturdukları sinsi kuşkulara kulak veriyoruz, onlara, İslam bilimleri öğrenerek üniversitelerinden mezun olduktan sonra kafaları ve kalpleri zehirlenmiş olarak tekrar bize dönsünler diye grup grup öğrenci gönderiyoruz. Bu Kur'an, bizim Kur'an'ımızdır, İslam ümmetinin Kur'anı, Yüce Allah bu kitapta, bu ümmetin yapacağı ve sakınacağı şeyleri açıklıyor, ehli kitap, aynı ehli kitap, kafirler, aynı kafir ve dinde aynı dindir. Tekrar ayetlerin akışına dönüyor ve şunları görüyoruz, Kur'an-ı Kerim, Müslümanları Yahudiler ile Hristiyanların sözlerine kulak asmamaya, onların yönlendirme girişimleri ile oyalanmamaya çağırıyor. Onlara kendilerine özgü yolda sebatla ilerlemeyi ve yöneldikleri kendilerine has yoldan geriye dönmemeyi, her zümrenin seçtiği bir yön olduğuna göre hiç kimsenin oyalama taktiklerini aldırmaksızın hayırlı işlerde birbirleriyle yarışmayı telkin ediyor. Zira sonunda hepsi kendilerini bir araya toplayıp davranışlarının karşılığını vermeye kadir olan Yüce Allah'ın huzuruna varacaklardır. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Buna göre hayırlı işlerde birbiriniz ile yarışa girişin, nerede olursanız olun, Allah sizi bir yere getirecektir. Hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Böylece bu ayet Müslümanları, Yahudiler ile Hristiyanların körükledikleri fitnelerle, oyunlarla, yanıltıcı yorumlar ve asılsız söylentilerle oyalanmaktan men ediyor. Bunun yerine kendilerini çalışmaya ve hayırlı işlerde birbirleri ile yarışmaya yöneltiyor. Bu arada onlara varacakları son yerin Yüce Allah'ın huzuru olduğunu, onun her şeyi yapmaya gücünün yettiğini, hiçbir şeyin onu aciz düşüremeyeceğini ve hiçbir şeyin bilgisi dışında kal. Alamayacağını hatırlatıyor. Bu ciddi realite karşısında bütün kof iddialar, bütün yanıltma amaçlı yorumlar küçük kalır. Daha sonra yeni seçilmiş kıbleye yönelme emri, devamını oluşturan yukarıdakinden farklı açıklamaların eşliğinde tekrar vurgulanıyor. Nereden yola çıkmış olursan ol, yüzünü mescidi haram tarafına çevir, bu kesinlikle Rabbinden gelen bir gerçektir, hiç şüphesiz, Allah neler yaptığınızdan habersiz değildir. Bu defaki yeni kıbleye yönelme emrinde Yahudiler ile Hristiyanlardan ve onların tutumlarından söz edilmiyor, bunun yerine hitap, Peygamberimizin nereden yola çıkmış olursa olsun ve nerede bulunursa bulunsun Kabe'ye yönelmesini içeriyor, ayrıca bu kıble değişiminin Yüce Allah'tan gelen bir gerçek olduğu vurgulanarak bu gerçeğe kesinlikle uyulması konusunda gizli bir uyarıya yer veriliyor, hiç şüphesiz Allah neler yaptığınız habersiz değildir. cümlesinin içerdiği bu gizli uyarıdan, peygamberimizin yanındaki bazı Müslümanların kalplerinde bu vurgulamayı ve bu ağır uyarıyı gerektiren bir durum olduğunu seziyoruz. Arkasından aynı emir başka ve yeni bir maksatla bir kere daha vurgulanıyor, buna göre, Yahudiler Müslümanların kendileriyle aynı kıbleye yöneldiklerini görünce kendi dinlerinin bu yeni dinden daha üstün ve gerçek kıblenin kendi kıbleleri olduğunu ayrıca bunun sonucu olarak da hayat düzenlerinin daha üstün olduğunu iddia etmeye başladılar, buna ek olarak, Kabe'yi öteden beri kutsal bir dini merkez olarak kabul eden Araplar, Müslümanların bir süre Yahudilerin kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı kıble olarak benimsemelerini fırsat bilerek yandaşlarını etkilemek, onların Müslüman olmasını engellemek için Müslümanların Kabe'ye yönelmemelerini öne sürerek bu olayı koz olarak kullanıyorlardı. Bu ayetler hem Yahudilerin propagandasının önünü alıyor hem de müşrik Arapların kozlarını etkisiz hale getiriyor. Nereden yola çıkmış olursan ol, yüzünü mescidi harama çevir, nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin ki, insanların elinde aleyhinizde kullanacakları bir bahane bulunmasın. Bu ayette Peygamberimize, salat ve selam üzerine olsun, nereden yola çıkmış olursa olsun, yüzünü Kabe'ye doğru döndürmesi ve bütün Müslümanlara, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, oraya yönelmeleri emredildikten sonra bu yeni yönelişin gerekçesi, insanların elinde aleyhinizde kullanacakları bir bahane bulunmasın, cümleciği ile açıklanıyor. Ayetin bundan sonraki bölümünde delil ve mantık önünde eğilmeyerek, kör inatlarının ve bağnazlıklarının peşinden sürüklenmeyi tercih eden zalimler, in iddiaları küçümseniyor, böylelerini susturmanın hiçbir yolu yoktur, onlar bağnazlıklarını sürdüreceklerdir, fakat Müslümanlara zarar dokundurmaları söz konusu değildir. Onlardan korkmayınız, benden korkunuz. Yani, ey Müslümanlar, böylelerinin üzerinizde hiçbir egemenlikleri yoktur, size hiçbir şey yapamazlar, buna göre onların sözlerini kafanıza takarak benim size gönderdiğim talimatlardan sapmaya kalkışmamalısınız, çünkü dünya ve ahiretinize yön vermek benim elimde olduğu için benden korkmanız gerekir, başkalarından değil, ayetin bu bölümünde, zalimlerin konumu hafife alındıktan ve Yüce Allah'ın azabı konu konusunda uyarı yapıldıktan sonra onun nimetleri hatırlatılmakta ve ilahi çağrıya olumlu cevap verip bu yolda sebat ettiği takdirde, Müslüman ümmete, bu nimetlerin arttırılarak devam ettirileceği ümidi aşılanmaktadır. O tarafa yönelin ki, size vermiş olduğum nimeti tamama erdireyim ve böylece doğru yolu bulaşınız. Bu ifade hayal gücünü kamçılayıcı bir hatırlatma, atılımcı bir ümitlendirme, büyük bir bağışın ardından gelen yeni bir büyük bağışın haberci pırıltısıdır, Yüce Allah'ın Müslümanlara hatırlattığı nimet somut biçimde karşılarında. Duruyordu, onu kendi üzerlerinde algılayabiliyor, pratik hayatlarında algılayabiliyor, toplum yapılarında algılayabiliyor, yeryüzündeki durumlarında algılayabiliyor ve evrendeki konumlarında algılayabiliyorlardı. Çünkü onlar, karanlığı, iğrençliği ve cehaleti ile daha önceki cahiliye dönemini kendileri yaşamışlar, arkasından imanın aydınlığına, temizliğine ve bilgisine geçmişlerdi. Bu yüzden bu yeni nimetin üzerlerindeki etkisini belirgin ve köklü biçimde görüyorlardı. Onlar cahiliye döneminde birbirinin kanına susamış, bölük pörçük kabileler halinde yaşıyorlardı. Hedefleri basit, idealleri sınırlı idi. Sonra bu inanç sisteminin sancağı altında birliğe, güçlülüğe, sarsılmazlığa, yüce amaçlara, rakip kabileden öç almaya değil, bütün insanlığın geleceği ile ilgili büyük ideallere geçtiler. Buna göre, Allah'ın bağışladığı nimetin izlerini, etkisini kendi üzerlerinde olduğu kadar çevrelerinde de görüyorlardı. Onlar cahiliye döneminde yıkılış halinde, kirli düşünceleri karma karışık ve değer yargıları sarsılmış bir toplumda yaşamış kimselerdi. Sonra temiz, yüce, düşünce ve inançları belirgin, değer yargıları ve kriterleri oturmuş İslam toplumuna geçtiler. Bu yüzden söz konusu nimetin izlerini, etkisini kalplerinde ve komşuları olan milletler arasındaki yeni konumlarında olduğu kadar sosyal hayatlarında da görüyorlardı. Bu yüzden yüce Allah Müslümanlara size vermiş olduğum nimeti tamama erdireyim buyururken, onlara hayal gücünü kamçılayıcı bir hatırlatma, atılımcı bir ümitlendirme ve büyük bir bağışın arkasından gelen yeni bir büyük bağışın haberci pırıltısını sunmaktadır. Bu kıble ile ilgili emrin bu ayetlerdeki her tekrarlanışında yeni bir mana ile karşılaşıyoruz. Mescid-i Haram'a doğru dönmeyi buyuran ilk emir, bakışlarını ısrarla göğe çevirme ve Rabbine sessizce yakarma döneminin arkasından Peygamberimizin arzusunun yerine getirilmesi anlamı taşırken, bu emrin ikinci kez tekrarlanışı, bu kıble değişikliğinin onun arzu ve yakarışı ile uyumlu, Rabbinden kaynaklanan bir gerçek olduğu anlamına geliyor. Bu emrin 3. kez tekrarlanışının altında ise Müslüman olmayanların olumsuz propaganda gerekçelerini ortadan kaldırma, gerçek ile delil önünde durmayan pervasızların tutumunu kınama amacı yatmaktadır. Ayrıca biz bu emir tekrarının arkasında şöyle bir amacın da güdüldüğünü seziyoruz, anlaşılan Müslümanların içine düştükleri psikolojik durum bu tekrarlamayı, bu vurgulamayı, bu açıklama girişimini ve bu gerekçelendirmeyi gerektirir nitelikteydi, bu da kafaları karıştırıcı söylenti ve asılsız iddia kampanyasının büyük çapta olduğunu ve bir kısım Müslümanların vicdanları ile kalplerini etkilediğini kanıtlar, işte Kur'an-ı o günlerde bu etkiyi silmeye çalışıyordu, nitekim, daha sonra günümüze kadar uzanan zaman boyunca durulma, yumuşama ve gevşeme nedir bilmeksizin devam eden bu amansız savaşta Müslümanların içine düştükleri benzer psikolojik sarsıntıların tedavisini de sürekli olarak elimizdeki aynı Kur'an ayetleri üstlenmiş, gerçekleştirmiştir. Peygamber, gönderildiği toplumun arasından çıkar. Ayetlerin devamında yukarıdaki amaçla uyumlu olarak Müslümanlara kendilerinden olan bir peygamber gönderme biçiminde ortaya çıkan ilahi nimetin hatırlatıldığını, bu nimetin Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin bakım ve gözetimini üstlenmiş olan ataları Hazreti İbrahim'in selam üzerine olsun duasının kabul edilmesi sonucu olduğunun anlatıldığını ve ayetin sonunda Müslümanlar ile bizzat yüce Allah arasında dolaysız ilişki kurulduğunu görüyoruz. 151 nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı, hikmeti ve daha önce bilmediğiniz birçok şeyi öğreten bir peygamber gönderdik. 152 o halde siz beni hatırlayın ki, ben de sizi hatırlayayım, bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Bu ayette dikkatlerimizi en çok çeken nokta şudur, burada Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa ederken yapmış olduğu ve bu surenin daha önceki ayetlerinden birinde açıklanan dua aynı sözlerle tekrar ediliyor. Hazreti İbrahim'in soyundan gelecek olanlara kendi ailesinden bir peygamber göndermesini, bu peygamberin onlara Allah'ın ayetlerini okumasını, onlara kitabı ve hikmeti öğretmesini, kendilerini kötülüklerden arındırmasını dileyen duasını kastediyoruz. Bu tekrarlama, Müslümanlara kendi aralarından bir peygamber gönderilmesinin ve onların Müslüman olarak var olmalarının ataları Hazreti İbrahim'in bu duasının dolaysız ve eksiksiz biçimde Allah tarafından kabul edilişi anlamına geldiğini hatırlatma amacı taşır. Hazreti İbrahim'in duası ile peygamberimiz dönemindeki İslami hareket arasında kurulan ilişki çok derin ve düşündürücü anlamlar içerir. Bununla Müslümanlara an anlatılmak isteniyor ki varoluşları ve hareketleri sonradan ortaya çıkma bir şey değil tersine eskiye dayalı ve köklü bir olaydır kıbleleri de türedi bir kıble değil ataları Hazreti İbrahim'in kıblesidir yüce Allah'ın kendilerine yönelik bu kapsamlı nimetine gelince bu da onun bizzat dostu Hazreti İbrahim'e vaat etmiş olduğu ve o çok eski tarihte vermeyi taahhüt etmiş bulunduğu nimettir yani ey Müslümanlar, sizi yeni kıblenize yönelterek farklı bir kişilikle donatma nimeti, daha önce aranızdan bir peygamber gönderme nimetinin devamı olan kesintisiz ve ardarda gelen ilahi nimetlerden biridir. Tekrarlıyoruz. Nitekim kendi içinizden size bir peygamber gönderdik. Yani, peygamberlik misyonunun sizin toplumunuza sunulması, son peygamberin sizin aranızdan seçilmesi, yüce Allah'ın size yönelik onurlandırıcı bir bağışıdır. Bildiğiniz gibi Yahudiler, kendilerinden geleceğini bekledikleri bu son peygamber aracılığı ile size karşı üstünlük sağlamayı hesaplıyorlardı, okumaya devam ediyoruz. Bu peygamber, size ayetlerimizi okuyor. Buna göre o size ne okuyorsa haktır, gerçektir. Bu cümleciğin bize düşündürdüğü diğer bir incelik, Yüce Allah'ın kullara kendi kelamı ile, bu kelamın onlara peygamberi tarafından okunması sureti ile hitap etmesinin ne büyük bir bağış olduğuna dolaylı biçimde değinilmiş olmasıdır. Gönül, bu bağışın derinliğine inebildiği takdirde karşısında tiril tiril titrer, kimdir bu insanlar, necidirler ve nedirler ki, Yüce Allah'ın, Allah onlara kendi kelimeleri ile hitap ediyor, onlarla kendi sözleri ile konuşuyor, kendilerine bu yüksek ilgiyi layık görüyor. Eğer yüce Allah'ın bağışlayıcılığı olmasaydı, eğer bu bağışlayıcılık sürekli akan bir nehir gibi kesintisiz olmasaydı ve eğer Allah, başlangıçta onların yaratılış hamuruna ruhundan bir soluk üfleyerek kendilerini bu nimete yetenekli, bu bağışa kucak açan bir oluşumla, donatmamış olsaydı bu insanlar kim ve nece olabilirdi ki, tekrarlayalım. Bu peygamber sizi kötülüklerden arındırıyor. Eğer Allah'ın rahmeti olmasaydı, bu insanların bir teki bile kötülüklerden arınamaz, temizlenemez ve yücelemezdi. Fakat yüce Allah'ın gönderdiği peygamber bu insanları temizliyor. Bu peygamber onların ruhlarını Allah'a ortak koşma, müşriklik, lekesinden, cahiliye pisliğinden, insan ruhunu baskısı altında ezen, onu çürüten sakat düşüncelerin kirinden arındırıyor. Bu peygamber, insanları aşırı arzuların, doyu doyumsuz ihtirasların ve içgüdülerin iğrençliklerinden kurtarıyor da bu sayede ruhları yaratılış mayalarını oluşturan çamura geri dönmüyor, dünyanın neresinde ve tarihin hangi döneminde yaşarlarsa yaşasınlar, İslam tarafından ruhları arındırılmamış olan insanlar, tümü ile doyumsuz ihtirasların ve içgüdülerin, kokuşmuş, insanın insanlığı ile alay eden ve doğuştan aşağılığa mahkum olan hayvanlardan daha aşağı bir durumda oldukları halde leş bataklığına doğru yuvarlanırlar, hayvan bile imansız insanın yuvarlandığı bu kokuşmuş bataklıktan daha temiz bir düzeydedir. Öte yandan bu peygamber, insanların oluşturduğu toplumu faizden, haramdan, hileli kazançtan, soygunculuktan ve yağmacılıktan arındırıyor. Bu saydıklarımızın hepsi ruhları ve duyguları kirleten, toplumu ve sosyal hayatı lekelendiren birer pisliktir. Bu peygamber insanların hayatını zulümden, haksızlıktan arındırarak insanlar arasında pırıl pırıl ve berrak adaleti yayıyor. O adalet ki, insanlık ondan, isterler. İslam egemenliği ve himayesi altında, İslami bir toplum düzeni içinde yararlandığı kadar hiçbir düzende ve ortamda yararlanmış değildir. Yine bu peygamber insanları çevrelerindeki her yörede ve İslam ruhu, temiz pak İslam düzeni ile arınmamış her toplumda egemen olan cahiliyenin yüzünü karartan diğer bütün pisliklerden ve iğrençliklerden temizliyor, tekrarlayalım. Bu peygamber size daha önce bilmediğiniz birçok şeyi öğretti. Bu realite, Müslüman cemaatin hayatında fiilen gerçekleşmiş bir olgudur. İslam, bu cemaati, sadece çölde geçen kabile hayatına elverişli ya da çölün uzak köşelerinde dünyadan kopuk olarak varlığını sürdüren küçük yerleşim merkezlerine yaraşan, dağınık bilgi kırıntılarından başka hiçbir şeyin bilinmediği bir ortamda devşirerek, onu, bütün insanlığı hikmetle, beceriyle, basiretle ve bilgiyle yöneten, bir düzeye çıkarmıştı. Bu Kur'an, Peygamberimizin ondan kaynaklanan direktifleri ile birlikte bu eğitim ve yönlendirme sürecinin ana maddesini oluşturmuştu. İçinde Kur'an-ı Kerim ile birlikte Peygamberimizin yine bu kur andan kaynaklanan direktiflerinin okunup anlatıldığı Peygamber Mescidi, bütün insanlığı maharetli ve başarılı biçimde yöneltmiş olan ilk Müslüman kuşağı eğitip mezun eden büyük bir üniversiteydi. O yönetim ki, insanlık bunun bir benzeri uzun tarihinin ne geçmiş ve ne de daha sonraki hiçbir döneminde görmüş değildi. Sözünü ettiğimiz kuşağı ve o yönetici kadroyu yetiştirip mezun etmiş olan bu sistem, her zaman için böyle kuşaklar ve yönetim kadroları yetiştirip mezun etmeye sürekli olarak hazırdır. Yalnız bunun için, Müslüman ümmetin bu kaynağa dönmesi, Kur'an'a gerçek anlamı ile inanması, onu kulağa hoş gelen müzikal kelime yığını olarak değil de uygulanacak bir hayat düzeni olarak algılaması şarttır. Bu ayetlerin sonunda, Müslümanları kendisine şükretmeye çağıran ve nankör olmaktan sakındıran Yüce Allah onlara başka bir bağış sunuyor, bu bağış, eğer onlar kendisini hatırlarsa onun da onları hatırlayacağı garantisidir, tekrarlıyoruz. O halde beni hatırlayın ki, ben de sizi hatırlayayım, bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Aman Allah'ım, müşfik ve yüce Rabbimizin sunduğu ne büyük bir bağış bu, düşünelim ki, yüce Allah bu kulları hatırlamasını, onların küçücük dünyalarında kendisini anmasına denk sayıyor, kullar, Rabbilerini anarken onu bu küçük yeryüzünde anıyorlar, onların kendileri ise üzerinde yaşadıkları bu küçük yeryüzünden çok daha küçücük, oysa Allah onları anarken şu kocaman evrende anıyor, üstelik o, yüce ve büyük olan Allah, ne büyük bir bağış, ne büyük bir lütuf, ne engin bir cömertlik ve özveri. Beni hatırlayın ki, ben de sizi hatırlayayım. Bu öyle büyük bir bağış ki, onu sadece yüce Allah sunabilir, o Allah ki, onun hazinelerinin ne bekçisi ve ne de bağışlarının muhasebecisi vardır. Bu bağış, sebepsiz ve gerekçesiz olarak sırf kendi zatından kaynaklanıyor, bu bağışın tek sebebi, biricik gerekçesi, onun bu şekilde bağışlayıcı ve bol bol ihsan sahibi olmasıdır. Nitekim Müslim'de geçen kutsi bir hadise göre Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kim beni içinden anarsa, ben de onu içimden anarım, kim beni bir topluluk içinde zikrederse, ben de onu ondan daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. Yine Müslim'de yer alan bir başka kutsi hadise göre de Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yüce Allah diyor ki: "Ey Adem oğlu, eğer sen beni içinden anarsan, ben de seni içimden anarım. Eğer sen beni bir topluluk içinde anarsan, ben de seni bir melek topluluğu ya da ondan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım." Eğer sen hana bir karış yaklaşırsan ben de sana bir dirsek boyu yaklaşırım, eğer sen bana bir dirsek boyu yaklaşırsan ben de sana bir arşın yaklaşırım, eğer sen bana yürüyerek gelirsen ben sana koşarak gelirim. Bu bağış, hiçbir sözün anlatamayacağı ve kalbin secdeye varmasından başka hiçbir şekilde şükrünün ifade edilemeyeceği bir bağıştır. Öte yandan, Allah'ı zikretmek, anmak, sadece O'nun adını dile getirmek değildir. Allah'ı zikretmek, dilin zikri ile birlikte kalbin ya da tüm bedenin reaksiyona girmesidir. Allah'ı zikretmek, O'nun varlığının bilincine varmak ve bu bilincin etkisi ile asgari derecede O'na ortak koşmaksızın kulluk etmek, azami derecede ise O'nu görmektir. Yüce Allah'ın vuslat bağışladığı, buluşma hazzı tattırdığı kimse için bunun, dışında kalan her şey anlamsızdır ve boştur, okuyoruz. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Yüce Allah'a şükretmenin birçok dereceleri vardır. Bu eylem, Allah'ın bağışlarını itiraf ve ona karşı gelmekten utanmakla başlar ve insanın varlığını sırf ona şükretmeye adaması, bedenin her hareketinde, dilin her dönüşünde, kalbin her çarpışında ve duyguların her titreşiminde ona şükretmenin amaç edinilmesi ile son noktasına varılır, doruğuna ulaşılır. Bu ayette dile gelen nankörlük yasağı, bir yandan zikir ve şükür alanındaki umursamazlığın götüreceği kötü sonuca dikkat çekerken diğer yandan sözü edilen bataklığa götürücü yolun ısrarla izlenmesi halinde Allah korusun ulaşılabilecek en uç nokta, yani bildiğimiz kafirlik sınırı, hakkında Müslümanları uyarmaktadır. Bu uyarılar ve direktifler ile kıble konusu arasındaki ilişki açıktır, çünkü kıble, karşısında Yüce Allah'a ibadet etmek, ona bağlılığın farklılığını ve kendine özgürlüğünü kanıtlamak amacı ile kalplerin buluştuğu bir yeryüzü noktasıdır. Bu uyarıcılar ve direktifler ile Yahudi komplolarına kapılmama ve tuzaklarına düşmeme telkinleri arasındaki ilişki de son derece açıktır. Çünkü daha önce vurgulandığı gibi onların bütün yıkıcı çabalarının nihai amacı, müminleri tekrar kafirliğe döndürmek, onları Yüce Allah'ın karşılıksız bağışı olan bu nimetten, yani Yüce Allah'ın herhangi bir ferde ya da topluma sunduğu nimetlerin en büyüğünü oluşturan iman nimetinden yoksun bırakmaktır. Bu nimet özellikle Araplar için daha hayatidir, çünkü Arapları yepyeni bir varoluşa kavuşturan, onların tarihte rol oynamalarını sağlayan, isimleri ile tüm insanlığa yönelik liderlik fonksiyonunu yan yana getiren biricik faktör bu iman nimetidir. Eğer İslam olmasaydı Araplar bir hiçti, hiç olmaya devam edeceklerdi ve her zaman hiç kalacaklar, hiçbir zaman varlık kazanamayacaklardı, çünkü İslam kaynaklı düşünceden başka dünya üzerinde rol oynamalarını sağlayacak bir düşünce birikimleri yoktu. Oysa sosyal hayatı yönlendirip geliştirecek bir düşünce birikimi olmayan bir millete insanlığın boyun eğmesi düşünülemez. İslam düşüncesi ise eksiksiz bir yaşama programıdır. Yoksa Müslümanlarca okunan bu büyük ve saygın kelimeleri onaylayıcı hiçbir yapıcı davranış ve pratik başarı birikimi olmayan sadece dillerde gevelenen bir kelime yığını değildir. Müslüman ümmetin, Yüce Allah'ın kendisini hatırlaması, onu unutmaması için bu gerçeği hatırında tutması, aklından hiç çıkarmaması gerekir, Yüce Allah kimi unutursa, o belirsizlik sislerinin tutsağıdır, hiçtir, adı ne yeryüzünde ve ne de yüce ruhlar aleminde anılır, kim Allah'ı anarsa Allah da kendisini anar, şu uçsuz bucaksız evrende onun varlığını ve adını yüceltir. Müslümanlar, bir zamanlar, Allah'ı andıkları, onu zikrettikleri için Allah da onları andı, adlarını yüceltti, kendilerine başarılı bir insanlık önderliği nasip etti, sonra onlar Allah'ı unutunca Allah da onları unuttu, bunun üzerine başıboş bir hiç, herkes tarafından hor görülen sünepe bir kuyruk oldular. Oysa kurtuluş yolu her zaman açık ve gidişe elverişlidir, çünkü Yüce Allah onlara şu çağrıyı yöneltiyor. Beni hatırlayın ki, ben de sizi hatırlayayım. Kıblen'in belirlenişinden ve böylece Müslüman ümmete, başkalarınkinden ayrı olan bir düşünce sistemi ile uyumlu, kendine özgü, bağımsız bir kişilik kazandırıldıktan hemen sonra bu bağımsız kişilikli, özgün yapılı ve tüm insanlığa örnek oluşturan bu orta yol takipçisi ümmete yöneltilen ilk direktif, sabrederek ve namaz kılarak bu son derece önemli rolünün yükümlülüklerine katlanmasıdır. Bu önemli rolünün gerektiğini, çektirdiği fedakarlıklarda bulunmaya hazır olmasıdır. Bu fedakarlıklar şehit verme, can, mal ve ürün kayıplarına uğrama, korku ve açlık musibetleri ile karşılaşma gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilirler. Bu direktifin devamı olarak bu ümmetten Yüce Allah'ın nizamını vicdanlara yerleştirmek ve yeryüzünde insanlar arasında egemen kılmak amacı ile girişeceği cihadın ürkütücü zorluklarına dayanması, kalplerin Yüce Allah'a bağlaması varlığını tümü ile ona adaması ve her işin akıbetini ona havale etmesi istenmektedir. Bütün bu fedakarlıklar yüce Allah'ın rızası, rahmeti ve hidayeti karşılığında yapılacaktır. Bu da bu karşılığın değerini kavrayabilecek yetenekte olan mümin kalp için başlı başına çok büyük bir mükafattır. 153 Ey müminler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin, hiç şüphesiz Allah, sabredenler ile beraberdir. Sabır ve namaz. Sabır, Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlanır, çünkü Yüce Allah çeşitli içgüdüler ve ket vurucu psikolojik faktörler arasında doğru yolda yürüyebilmenin ve binbir türlü çatışmalar ve engeller arasında yeryüzünde insanları Allah'a çağırma görevini yürütmenin ne kadar büyük bir gayret gerektirdiğini herkesten iyi bilir, bu gayret insandan sinir sağlamlığı, olağanüstü bir soğukkanlılık, güç kaynaklarının sürekli seferberliği, sızma ve kaçış noktaları karşısında kesintisiz bir uyanıklık ister, bütün bunlar karşısında mutlaka sabırlı olmak gerekiyor, ibadetlere devam etmek için sabır, günahlardan uzak durmak için sabır, Allah'a ulaştıran yolu kesmek isteyenlere karşı girişilecek cihadı devam ettirmek için sabır, türlü türlü düşman tuzaklarına, komplo Yollarına karşı sabır, zaferin ve başarının gecikmesi karşısında sabır, aşılması gereken mesafenin uzunluğuna sabır, batılın yayılıp güçlenmesi karşısında sabır, dostun, destekçinin azlığına sabır, gidilecek yolun uzun ve dikenli oluşuna sabır, vicdanların kaypaklığına sabır, kalplerin şaşkınlığına, sapmalarına karşı sabır, inatçılığın baskısına sabır, dönekliğin, kalleşliğin acılığına karşı sabır. Eğer hedefe ulaşma süresi uzar ve sıkıntıların baskısı yoğunlaşırsa, ortada azık ve yardımcı güç bulunmadığı takdirde sabır, zayıflar veya tükenebilir, bundan dolayı, Yüce Allah burada namaz ile sabrı yan yana getiriyor, çünkü namaz, kurumaz bir kaynak ve bitmez bir azıktır, o, güç kaynaklarını yenileyen ve kalbe enerji yükleyen bir azıktır, onun sayesinde sabır ipi uzar ve kopmaz bir sağlamlık kazanır, sonra da sabra hoşnutluk, şef gönül huzuru, güven duygusu ve azim ekler. Ölümlü, zayıf ve gücü sınırlı olan insanın en büyük güç kaynağı ile, yani Yüce Allah ile ilişki kurması, karşılaştığı zorluklar sınırlı gücünün kapasitesini aşınca ondan yardım istemesi mutlaka gereklidir. Ne zaman, gizli açık bütün şer güçler ile karşı karşıya kalınca, içgüdü ve ihtirasların engellemesi ile arzuların kışkırtması arasında doğru yolda ilerlemenin üzerine bindirdiği sıkıntı ağır bir baskıya dönüş. Düşünce, amansız azgınlıklara ve fesat girişimlerine karşı verdiği mücadelenin baskısı altında ezilmeye yüz tuttukça, sınırlı ömrüne göre aşacağı yolun ve ulaşacağı hedefin uzakta olduğunu anladıktan sonra akşam vaktinin eşiğinde olmasına rağmen henüz hiçbir yere varamadığını, ömür güneşinin batmaya yüz tutmasına rağmen henüz beklediği şeylerden hiçbirini elde edemediğini tespit edince, kötülüğün yayılıp buna karşılık iyiliğin gitgide zayıfladığını, ufukta hiçbir aydınlık kırıntısı ve yolda hiçbir işaret olmadığını görünce. İşte böylesine zor durumlarda namazın değeri ortaya çıkar. Namaz, ölümlü insan ile sürekli ve kalıcı güç olan yüce Allah arasındaki doğrudan ilişkidir. Namaz, tek başına kalmış, garip bir damlacığın hiç kurumayan gür bir su kaynağı ile belirlenmiş bir buluşma vaktidir. Namaz, küçük yeryüzü realitesinin sınırlarını aşarak büyük evrensel realitenin uçsuz bucaksız alanına yükselmektir. Namaz, yakıcı çöl sıcağında serin bir meltem, bir ilkbahar yağmuru taneciği, bir ağaç gölgesidir. Namaz, yorgun ve kırık kalplere yönelik şefkatli bir el okşayışıdır. Böyle olduğu içindir ki, Peygamberimiz sıkıntılı anlarında müezzini Hazreti Bilal'e, Ey Bilal, bize onun namaz aracılığı ile nefes aldır, buyururdu. Nitekim Peygamberimiz zor bir işle karşılaşınca Yüce Allah'la daha çok buluşabilmek için her zamankinden daha çok namaz kılardı. İslam bir ibadet sistemidir. İbadetlerde pek çok sırlar saklıdır. İbadetin sırlarından biri onun yol ağzı, ruhun enerji kaynağı ve kalbin cilası oluşudur. Ne zaman ağır bir yükümlülük ile karşı karşıya gelsek namaz bu yükümlülüğü tatlılıkla, neşe ile ve kolaylıkla karşılamamızı sağlayan bir kalp anahtarıdır. Nitekim yüce Allah peygamberimizi salat ve selam üzerine olsun bildiğimiz sıkıntılı ve ağır görevine seçince kendisine şöyle buyurmuştu. Ey örtüsüne bürünen Muhammed'i gece yarısında, istersen bundan biraz sonra, istersen biraz önce bir süre için kalk ve ağır ağır Kur'an oku, gerçekten biz sana taşıması zor, ağır bir söz vahyedeceğiz. Müzemmi Suresi 1-4. Görüldüğü gibi Peygamberimizin bu ağır söze, zor yükümlülüğe ve son derece önemli rolünü üstlenmeye hazırlanması, gece yarısı kalkıp ağır ve ahenkli biçimde Kur'an okumakla gerçekleşmişti, namaz, kalbi genişleten, Allah ile aradaki ilişkiyi güçlendiren, insanın önündeki işi kolaylaştıran, yoluna ışık saçan, gönüllere sabır, teselli, huzur ve güven bağışlayan bir ibadettir. İşte bundan dolayı, burada Yüce Allah büyük sıkıntıların eşiğinde olan Müslümanları sabırlı olmaya ve namaz kılmaya yöneltiyor. Bu yönlendirmenin hemen arkasından da onun sonucu geliyor. Hiç şüphesiz, Allah sabredenler ile beraberdir. Allah sabredenler ile beraberdir, onları destekler, kendilerine direnme gücü verir, güçlerini arttırır, onlara yoldaş olur, koyuldukları yolda kendilerini yalnız bırakmaz, onları sınırlı enerjileri ve yetersiz güçleri ile baş başa bırakmaz, aksine, azıkları bitince kendilerine takviye azık gönderir, yolları uzayınca azimlerini yeniler, yüce Allah, bu ayetin başında onlara, ey müminler, şeklindeki sevimli hitapla seslenmekte ve bu sevimli hitabı, hiç şüphesiz Allah, sabredenler ile birliktedir, biçimindeki hoş ve yüreklendirici bir müjde ile sona erdirmektedir. Sabırla ilgili çok sayıda hadis vardır, biz burada Müslüman cemaati ağır sorumluluğunu yüklenmeye ve rolünü üstlenmeye hazırlama amacı güden Kur'an ayetleriyle yakın bir paralellik gösteren birkaç tanesini hatırlatmak istiyoruz. Ebu Abdullah Habbab B. Eret, Allah ondan razı olsun, diyor ki, Peygamberimiz bir gün cübbesini yastık yapıp başının altına koymuş olarak Kabe'nin gölgesinde uzanmışken, bizler durumumuzdan şikayet ederek kendisine, bizim için zafer dilesene, bizim için dua etsene, dedik, o da bize dönerek. Sizden önceki ümmetlerden adamın biri yakalanır, yerde kazılan kuyuya konur, daha sonra bir testere getirilerek başına yerleştirilir ve başı biçilerek ikiye ayrılır, etlerinin, kemiklerinin derinliklerine işleyecek şekilde vücudu demir. Taraklarla taranır, fakat bütün bu eziyetler adamı dininden vazgeçirmeye yetmezdi. Vallahi, Yüce Allah bu hareketi, İslam'ı, öylesine hedefine ulaştıracaktır ki, san San'a'dan yola çıkan bir atlı, Allah'tan ve sürüsüne kurt düşmesinden başka hiçbir şeyden korkmaksızın Hedramut'a ulaşabilecektir, fakat sizler acele ediyorsunuz, dedi, Buhari, Ebu Davud, Nesey. Bu arada Abdullah B. Mesud, Allah ondan razı olsun, diyor ki, şu anda peygamberimizi, daha önceki bir peygamberin, salat üzerlerine olsun, başına gelenleri anlatırken görür gibiyim, kavmi onu dövdü, yüzünü kan attılar, o ise yüzünden akan kanı silerken, Allah'ım, kavmimi affeyle, çünkü onlar bilmiyorlar, diyordu, Buhari, Müslim. Öte yandan Yahya B. Vessab'ın yaşlı bir sahabeye dayanarak bildirdiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Halkın arasına girip onların verecekleri sıkıntılara katlanan Müslüman, halktan uzak kalarak onlardan kaynaklanan sıkıntılara katlanmaya yanaşmayan Müslümandan daha hayırlıdır, Tirmizi. Medine'de oluşan İslam cemaatinin, ilahi düzeni yeryüzüne egemen kılmak, Yüce Allah'ın takdirinde payına düşen rolü gerçekleştirmek ve İslam sancağını devralarak onu uzun ve meşakkatli yolları boyunca yükseklerde dalgalandırmak amacı ile zorluklarla dolu bir cihad sürecinin eşiğinde bulunduğu şu aşamada, işte bu anda Kur'an-ı Kerim, bu ümmeti manevi yönden mücadeleye hazırlamaya, bu cihad süreci sırasında meydanlamaya, gelmesi kaçınılmaz olan iniş çıkışlar, kayıplar ve acılar konusunda doğru düşünmesini sağlamaya, bu uzun mücadele süreci boyunca değer yargılarını isabetli biçimde ölçmesine yarayacak kriterleri eline vermeye girişiyor. 154 Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin, tersine onlar diridirler, ama siz farkında değilsiniz. Şehit ve şehadet bu hakke batıl savaşında şehit düşecek erler olacaktır. Allah yolunun şehitleri, aziz ve sevgili ölüler, onurlu ve tertemiz ölüler, gerçekten Allah yolunda cihada çıkanlar, bu savaşta canlarını feda edenler en onurlu kalplilerin, en arı ruhluların ve temiz vicdanlıların oluşturduğu bir kafiledir. Allah yolunda öldürülen bu seçkin öncüler aslında ölü değildirler, diridirler, bu yüzden onlardan, ölüler, diye söz etmek doğru değildir, onları ne somut olarak ve ne de duygusal planda ölü saymak yerinde değildir, dudaklarımızdan ve dilimizden rastgele dökülen basma kalıp bir kelime ile onlara, ölü, demek caiz değildir, onlar bizzat yüce Allah'ın şahitliği ile, canfdırlar, o halde mutlaka yaşıyorlardır. Onlar zahirde, gözün gördüğüne göre öldürüldüler, fakat ölümün ve hayatın mahiyetlerini bu yüzeysel ve zahiri bakış belirleyemez, hayatta olmanın, diriliğin başta gelen belirtisi etkinlik, büyüme gelişme ve sürekliliktir, ölümün başta gelen belirtisi ise pasiflik, durgunluk donukluk ve kesintidir. Allah yolunda öldürülenlerin, uğrunda öldürüldükleri hakke davayı destekleme konusundaki etkinlikleri belirgin bir etkinliktir, uğrunda can verdikleri düşünce onların kanları ile sulanarak süreklilik kazanır, bu fedakar insanlar ölümü seçmekle kendilerinden sonra gelecek olanları güçlü ve devamlı bir etki altında bırakırlar, buna göre şehitler, hayatı değiştirme ve yönlendirme konusunda aktif, sürükleyici ve etkin birer unsur olmakta devam ederler ki, hayatta olmanın başta gelen niteliği budur, bu açıdan onlar her şeyde önce insanların dünyasında geçerli olan bu objektif bakış açısı yönünden yaşıyorlar, diridirler sonra onlar Rabbileri katında da diridirler, bu dirilik ya anlattığımız itibarladır veya ne olduğunu bilmediğimiz başka bir itibarladır, Yüce Allah'ın, onlar diridirler, fakat siz farkında değilsiniz, buyruğu ile onların yaşamakta olduklarını bildirmesi, bu konuda bizim için yeterlidir, çünkü söz konusu hayatın mahiyeti, sınırlı ve yetersiz insan idrakinin ötesinde ve üzerindedir, fakat onların diri oldukları kesin. Onlar yaşıyorlar, diri oldukları için öbür ölüler gibi yıkanmazlar, şehit düşerken giydikleri elbiseler aynı zamanda kefenleri olur, çünkü yıkamak, ölmüş cesedi temizlemek içindir, oysa onlar yaşadıklarına göre temizdirler, ölüm kiri üzerlerine bulaşmamıştır, dünyadaki kıyafetleri, aynı zamanda mezardaki elbiseleridir, çünkü hala hayattadırlar. Onlar yaşıyorlar, bu yüzden öldürülmeleri ailelerine, dostlarına ve arkadaşlarına ağır gelmez, onlar yaşıyorlar, ailelerinin, dostlarının ve arkadaşlarının hayatlarına katılmakta devam ediyorlar, yaşıyorlar, bu yüzden arkada bıraktıkları kalplere ayrılıkları zor gelmez, bu olayı fazla büyütmezler, bu yüce fedakarlık onlara yılgınlık aşılamaz. Sonra onlar diri olmalarının yanında, Rabbileri katında itibarlı birer konuk olarak ağırlanırlar, orada en üstün ve en bol mükafatlar ile ödüllendirilirler, nitekim Müslim'de yer alan bir hadise göre, Peygamberimiz şöyle buyuruyor, Şehitlerin ruhları, yeşil bir kuş halinde, cennette diledikleri gibi gezerler, sonra, arşın altına asılmış olan kendilerine yaklaşırlar, Rabbileri onlara muttali oldu ve buyurdu, ne istiyor? Diyorsunuz. Onlar derler ki, ey Rabbimiz, ne arayalım, sen bize hiçbir kuluna nasip olmayan şeyler bahşettin, sonra Yüce Allah onlara yine aynı soruyu tekrarlar, isteksiz bırakılmayacaklarını görünce derler ki, ey Rabbimiz, bizi tekrar dünyaya döndürüp, ölünceye kadar senin yolunda cihad ettirmeni istiyoruz, Rabbileri de, ben onların bir daha dünyaya döndürülmeyeceklerini yazdım, buyurur. Öte yandan sahabilerden Hazreti Enes'in, Allah ondan razı olsun, bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse cennete girdikten sonra yeryüzünde bulunan her şey kendisine verilse bile tekrar dünyaya dönmek istemez yalnız şehit hariç o şehitliğin ne kadar üstün dereceli olduğunu gördüğü için dünyaya dönerek arka arkaya 10 kez vurulup şehit olmak ister Buhari, Müslim, İmam-ı Malik. Her savaşta ölen şehit midir? Fakat bu yaşayan şehitler acaba kimlerdir? Onlar Allah yolunda öldürülen kimselerdir. Sadece Allah yolunda, Allah'tan başka hiçbir hedefe, hiçbir gayeye, hiçbir cazibeye içinde yer vermeksizin, sırf yüce Allah'ın indirdiği bu gerçek uğruna, sırf yüce Allah'ın yasallaştırdığı bu sosyal düzen uğruna, sırf onun seçtiği bu din uğruna sadece bu yolda öldürülenler, başka herhangi bir yolda, başka Herhangi bir hafta altında ya da bu amaca başka bir hedef veya başka bir hafta ortak ederek öldürülenler değil, gerek Kur'an, gerek hadisler bu noktayı ısrarla vurgulamaktadır. Ta ki, vicdanlarda en ufak bir şüphe, en zayıf bir kuşku kırıntısı kalmasın, vicdanlarda sadece Allah kalsın diye. Nitekim sahabilerden Ebu Musa Eşari, Allah ondan razı olsun, şöyle diyor, bir defasında peygamberimize adamın birinin kahramanlığını kanıtlamak için, ötekinin kabile tasubu uğruna ve bir başkasının da gösteriş içinde savaştığı, bunların hangisinin Allah yolunda olduğu soruldu, peygamberimiz bu soruya karşılık. Kim Allah'ın sözü yücelsin diye savaşıyorsa o Allah yolundadır buyurdu Buhari, Müslim, İmam-ı Malik. Yine sahabilerden Hazreti Ebu Höreyre'nin Allah ondan razı olsun bildirdiğine göre, adamın biri bir gün peygamberimize, ya Resulullah, birisi dünya meta elde etmek için Allah yolunda cihad etmek istiyor, hakkında ne buyurursunuz, diye sordu, peygamberimiz, adama, ona hiçbir sevap yok, diye cevap verdi, adam aynı soruyu üç kere tekrarladı, peygamberimiz de her defasında kendisine, ona hiçbir sevap yok, karşılığını verdi, Ebu Davud. Öte yandan yine Hazreti Ebu Höreyre'nin bildirdiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah yolunda cihad etmek amacı ile sefere çıkan kimse hakkında Yüce Allah, eğer o kulumu, sırf cihad amacı ve bana olan imanı ile peygamberlerime inanmış olması sefere çıkarmış ise kendisini ya cennete koyacağım veya kazanmış olduğu sevap ve ganimetle birlikte ayrıldığı evine döndüreceğim kesindir, diye güvence veriyor. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Allah adına yemin ederek söylüyorum ki, Allah yolunda savaşırken yaralanan kimse, kıyamet günü, Allah'ın huzuruna yaralandığı günkü haliyle, benzi kan renginde misk gibi koku salarak gelir, Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Allah adına yemin ederek söylüyorum ki, Müslümanları sıkıntıya sokacağımı bilmesem Allah yolunda savaşmaya giden bir tek seriyeden bile geri kalmazdım, fakat benim Müslümanları tek izatlandıracak imkanım olmadığı gibi onlar da kendi imkanlarına kanları ile tek izatlanarak benim peşimden gelemiyorlar. O zaman da bana katılmamak ağırlarına gidiyor. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Allah adına yemin ederek söylüyorum ki Allah yolunda savaşıp öldükten sonra dirilerek bir daha savaşıp ölmeyi ve yeniden dirildikten sonra bir kere daha savaşıp ölmeyi isterdim. Buhari, Müslim, İmam-ı Malik